Oh, this is Merhaba Kainat, bugün 10 Haziran Cuma. Yıl 2016, ay 6, gün 162, Hızır 36. 1437, Hicri Ramazan 5, 1432, Rumi Mayıs 28. İstanbul için iftar vakti 20.44. Ülker doğumu fırtınası, Dünya Sinemalar Günü. Günün şiiri, Biz ikimiz. Biz ikimiz seninle el ele, her yerde evimizde biliriz kendimizi. Canım ağacın karanlık göğün altında, Bütün damların altında, ocak başında, Güpe gündüz bomboş sokakta, Kalabalığın dalgın gözlerinde, Akıllıların delilerin yanında, Çocukların büyüklerin arasında, Esrarlı bir yanı yok sevginin, Biz aydınlığın ta kendisiyiz, Her sevişen evinde sanır kendini bizde, Pol Eluvar çeviren, Sabahattin Eyüboğlu Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif tarif. Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Açık Gazete bu haftanın sonuncu. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madracan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Ordu. Red Cavalry March. Ordu Marşı dinledik. NBC Senfoni Orkestrası'nın Leopold Stokowski yönetiminde e, icrasından dinledik. Bunu Kızıldor'da durup dururken neden çaldığımızı merak edenlere de Aynalar kitabından bir cevap bulmaya çalışalım.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 alin döneminde engizisyon. Isaac Babel yasaklı bir yazardı. Şöyle diyordu: "Ben yeni bir tarz icat ettim. Sessizlik." Babel 1939'da tutuklandı. Ertesi yıl yargılandı. Duruşması 20 dakika sürdü. Devrimci gerçekliği çarpıtan küçük burjuva bakışının hakim olduğu kitaplar yazdığını itiraf etti. Sovyet Devleti'ne karşı suçlar işlediğini itiraf etti, yabancı casuslarla konuştuğunu itiraf etti, yurt dışı seyahatlerinde troçkistlerle görüştüğünü itiraf etti, yoldaş Stalin'i öldürmek için hazırlanan bir komplodan haberdar olduğunu ama bunu ihbar etmediğini itiraf etti, ülke düşmanlarının etkisi altında kaldığını itiraf etti, itiraf ettiği her şeyin uydurma olduğunu itiraf etti. Aynı günün gecesi onu kurşuna dizdiler. Karısı bunu on beş yıl sonra öğrendi. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet Durum bu yani Koskocaman bir kuşak kayıp gitmiş ellerinden Rusya'nın Evet, bütünüyle hem e, tarihten silinmeye çalışılmış fotoğraflardan vesaire hem tarih kitaplarından hem de bizzat kendileri yok edilmiş bütün aydınları, e, yazarları, çizerleri Stalin'in döneminde başlıyor, Stalin döneminde devam ediyor. Şimdi hala bitirmekte oldum artık ama kitabında özel hayatına ilişkin kitapta, Çin'de de aynı şeyin olduğunu görmekte insan bayağı elem duyuyor doğrusu. Evet ama yani Rusya'ya baktığınız zaman da Rusya'daki bu muhalif hareketlerin aynı zamanda bireysel ve daha görünür olmasa bile kimi zaman böyle skandalvari haberlerle ortaya çıkan muhalif hareketleri kökeninin buraya kendilerine dayandırdığına dair bazı haberlerde görebiliyorsunuz. Mesela Pussy Riot'tan bahsettik biz uzun bir süre boyunca. Hem cezaevlerini hem yaptıkları performanslardan bahsettik. Onlar da kendilerini işte bu Stalin dönemi e, sırasında ortaya çıkan sanat akımlarına bu dışa vurunculuğa bir şekilde bağlamaya çalıştıklarına dair çeşitli açıklamalarda yapmışlardı. Evet çok cesurlar tabii aslında gerçi yani müthiş baskılara ve mahkemelere mahkemelerde süründürülmek gibi baskılara uğradılar ama aynı zamanda gelişkin bir muhalefet var işte Anna Politkovskaya'nın ne kadar cesurca yayın yaptığını biliyoruz bunu da hayatıyla ödedi Böyle yani Rusya'da son o zaman şu şeyi bağlayalım bir şey çıkmış ortaya Medvedev Rusya Devlet Başkanı emeklilik paralarını ödeyecek paramız yok hadi iyi günler evet. vatandaşlar demiş. Kırım'daki yeni, ilhak etti, yeni işgal ettikleri bölgedeki insanları. Evet emekli maaşları için paramız yok iyi günler demiş böyle bir yorumla emekli ağaçlarının düşük olmasından şikayet eden birisine şu anda para yok güçlü olun iyi ve sağlıklı günler diliyorum demiş hadi eyvallah deyip gitmiş ondan sonra youtube'da 3.5 milyon kez izlenmiş ve i̇şte viral olmuş rus karikatürist sergiy elkin medvedye elk sergiy elkin de medvedyev'in sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan yorumları üzerine bir karikatür çizmiş doktor bir sorunum var sürekli viral oluyorum diye böyle dalga geçiyor onunla Putin e, itiraz etmiş her cümle anlamı dışına çekilebilir diyerek Medvedev'i korumuş ama ardı arkası kesilmemiş esprilerin BBC Türkçe iyi bir haber takibi yapmış hatta böyle birbirleriyle acayip gülüşürlerken kahkadan kırılırlarken Putin'in gözyaşlarını tutamadığı bir şey var kahkadan onun altına bir kelime balonu yapmışlar. Sonra onlara dedim ki paramız yok. İyi, hadi iyi günler. Ha ha ha diye bir fotoğraf altı yapmışlar. Ee, yani e, bayağı güçlü olun. İyi ve sağlıklı günler dileriz diye mesajlar e, gelmiş. Rus komedyen Semyo Stepakov'da ulusal seslenişin nakaratında İyi günler, paramız yok diyerek medved takdir etmiş. Yani böyle bir muhalefette devam ediyor özellikle internet çağında ama kolay iş değil yani. Nasıl para yok? Ben onu anlamıyorum. Yani koskocaman Rusya. Şu anda e, Ukrayna'daki isyancılara destek veren, Suriye'deki e, rejime destek veren Rusya'nın nasıl parası olmaz? Silah yatırıyor bütün parasını. E, kendisi üretmiyor mu zaten bu silahı? Kendi bir kendine yetmiyor evet, mu? Evet, kendi kendine yeterli değil herhalde. En son silah Forbes... tacirleri ve o kazanıyor. Gelecek kuşaklarda peki bunlar şey olacak mı diye düşüneceksiniz. Onlarda para olacak mı? Ee, gelecek nesiller refah için değişecek mi diye düşündüğünüz zaman da Forbes dergisi sizin için bunu zaten düşünmüş olduğunu söyleyebilirim ben. Ee, Forbes dergisi Rusya'nın en zengin velihatlarını açıklamış. Dergi bu yıl ilk kez hazırladığı Rusya'daki milyarderlerin çocuklarına kalması öngörülen mirasa göre Rus milyarderlerinin en zengin veliyatları listesinde. Listeye Petrol şirketi Lukoil sahibi Vagit Alekperov'un tek çocuğu Yusuf Alekperov yaklaşık 8.9 milyar dolarlık servetin tek varisi olarak birinci sırada yer almış. İkinci sırada kimya şirketlerinden Eurochem'in sahibi Andrey Melchenko'nun 8.2 milyar dolarlık servetinin varisi olan 4 yaşındaki tek çocuğu Tara Melichenko. Üçüncü sırada enerji sektörü Novatek ve Sibur'un ortaklarından Lenoit Mikansol'un. 14.4 milyar dolarlık servetini paylaşması beklenen iki çocuğu bulunuyormuş. Bakın gelecek kuşaklar daha zengin ve refah bir şekilde evet, yaşayacaklar. Küreselleşme, Amerikan ve Rus rüyası diyelim buna. Rusya'daki 77 dolar milyarderinin toplam 243 çocuğu bulunuyormuş. Bu çocuklar işte kendi içerisinde refah büyük bir refah içerisinde yaşayacaklar kendi etrafındaki insanlar da muhtemelen Hı. faydalı olacaklardır. Evet. Herkes zaten 60, 62 milyar 62 kişiden oluşuyor zaten bütün servet. İşte Ruslar, Ruslar hepsi bunun içinde çok mutlu Ben ilginç bir şey söyleyeyim. Bu arada haftanın son sorularından biri geliyor. Dikkat et. İlginç Amerika'da bazı çocuklar ve ergenler daha 18 yaşını bulmamış çocuklar psikiyatrik ilaç kullanıyorlarmış antidepresan evet normaldir bu antiaksi antiaksiyete filan ee, sayıları hakkında bir fikrim var mı kaç kişi olduklarına dair evet kaç çocuk ve ergen psikiyatrik ilaç kullanıyorum böyle. Saygı aktif mi yoksa antidepresan özelliği Aa, olan şeyler ikisi mi? İkisi de. Antidepresan da var. Anti anxiety dedikleri. Kaygı, kaygı, kaygı, kaygı bozukluğunu şey yapacağı. Hı -hı. Fazla düşünmeyeceğim. Sadece 8,5 milyon çocuk falan. Sussun diye mi veriyorlar çocuklara? Evet. Ya neden acaba? Şey, ya o televizyon açıyorsunuz, şey. çocuğu önüne koyuyorsunuz. Ondan sonra çocuk televizyonda gördüğü her şeyi yapmak evet. istiyor, her şeyi yemek içmek istiyor. Ondan sonra dura, durduramıyorsunuz çocuğu. Sonra dayıyorsunuz ağzına ilacı bundan evet. gayet normal. Ne var başka bir Peki, proses var mı? Sıfırla üç yaş arasındaki çocukların ilaç kullandığını biliyor muydun? Onlar için de normal. Hı? Onlar için de normal. Evet. Sıfırla üç yaş arasındaki çocuklar televizyon Anksiyete izlemiyorlar. Varmış. Kaygı Sıfır bozuklu. üç yaş kaygı bozukluğu kaç sayıları? Beş yüz bin. 500 bine yaklaşıyormuş. Amerikan med kaptes medeniyet harika bir şey yapmış. Ama şundan oluyor tabii. 2010'da bir araştırmada 8 ile 10 yaş arasındaki çocuk var. Günde 8 saat çeşitli medya önünde. Açık radyo dinlemiyorlar anladığım kadarıyla açık gazete. Radyo, işte ama radyoda da öyle bir etki evet. yapabilir. Kaygı bozukluğu. Evet. Daha büyük çocuklar ve teenager denilen işte ergenler 11 saat geçiriyorlarmış ve doğada geçirdikleri saat miktarı ne kadar peki? Doğan? Sonsuz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap. Aferin. Bitmiş. Ya PlayStation Yokmuş. varken doğana ne gerek var? Yani yüzde onu Amerikan çocuklarının sadece yüzde onu dışarı çıkıyormuş. Sokağa, doğaya çıkıyor, Sadece yüzde onu. Sonra diyelim büyüdüler. Son orada işte şey yapıyorlar ama. Neyi seyrediyorlar? Tabii anaları, babaları, abileri, ablaları, teyzeleri falan hepsi dışarıdalar zaten. Çalışıyorlar iki, bazen üç işte falan. Bunlar ve bakım merkezlerinde falan ekran başındalar. hovarda şeyleri seyrediyorlar. Film yıldızlarını, müzik rapçileri, büyük müzik idollerini, popçuları ve steroidle böyle beslenmiş kaslı atletleri. Ne olacak canım izlesin çocuklar işte. Ve süper modelleri, ondan sonra da ameliyat şey mi çocuklarda ameliyat. Estetik ameliyat. Estetik ameliyat almış yürümüş. Varsa babasının parası yaptırsın. İşte. Babasını krediyle aldırtıp yaptırıyor. Babası ödemediği zaman yaptırdığı istedikleri geri almıyorlar ama değil mi? Cezaevine gönderiyorlar. <gülüyor> evet gönderiyorlar. Yani yapay tüketici kültürü bu hale getirmiş. Ve yani insanlarla doğal dünya arasındaki diyalog koptu deniyor. Ne diyorsun? Neyse efendim şöyle bir durum <gülüyor> olabilir. Bu insanlar büyüdüler. E, meslek edince yaşa gitti, geldiler. Hasbelkader. E, ayakta kalabildiler. Çatışmaların olduğu ülkelerde de yaşamıyorlar. Mesela Türkiye'de yaşıyorlar. Yine büyüdüler bir şekilde meslek edinmek istediler. Ve karşılarına çıkabilecek en popüler meslek dallarından bir tanesine Bankacılık. Radyoculuk. Bank, radyoculuk mu? <gülüyor> şey böyle iş ayarlarına bakıyorsunuz. Yeni iş aradığınız zaman eski yaptığınız meslek nedir diye. Radyoculuk diye bir meslek yok. Onu hatırlatayım da. Bak şey yapıyorsunuz. En popüler mesleklerden bir tanesi bankacılık depresyondan çıktınız, okulunuzu bitirdiniz ve ondan sonra bankacılık sektörüne adım attınız. Taktığınız kravatları, takım elbiseleri geçirdiğiniz üzerinize. Ardından ne oluyor? Antidepresanlara veda edip gayet güzel kariyerinize başlıyor musunuz? Tabii. O da mümkün olmuyormuş. Ya, Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu başlığında bankacılar neden çok genç sorusu yazan köşe yazısına cevap verilmiş. Sormuş neden bu kadar genç bu insanlar diye. Muratoğlu Bankacılıkta yılbaşında hazırlanan hedeflerin ardından genel müdürden en alttaki çalışana gelene kadar baskının arttığını belirtip hiyerarşide yetkiyi elinde bulunduran başlıyor psikolojik teröre diye yazmış. Muratoğlu bu hiyerarşik olarak artan psikolojik şiddetin çalışanların durumuna ilişkin olarak e, banka sigorta işçileri sendikası Türkiye'de banka çalışanlarının yüzde yetmişinin antidepresan ilaç kullandığını söylüyor diye de devam ettirmiş. Yüzde mi dedin? Yüzde yetmiş. Bankacılık Maşallah. sektöründe çalışanların %70'i antidepresan kullanıyorlarmış bu baskı dolayısıyla. Televizyon açmalarına bile gerek yok. Doğrudan o baskının içerisindelermiş. İnşallah ne olarak bankacılıktan daha iyisini de buldum. İlaç sanayine geçeceğim. İlaç sanayine geçtiniz? He. <gülüyor> Geçtiniz. O konuda haberimiz yok mu zannettiniz? Var. Bilim adamları yan etkisi olmayan antidepresan geliştirmişler. Hey işte budur ya. Sıfır, sıfır yan etki. Sıfır yan etkiyle beraber e, antidepresan geliştirmiş ama Nature dergisinde yayınlanan bir haber bu. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir grup bilim adamı diye yazmışlar ama insan olması gerekiyor galiba. Düşünsene bütün erkekler toplanmışlar. Kadın bilim insanları giremez diye bekliyorlar kapının önünde. Bu habere göre. Neyse e, ketamin bazı bir e, e, bir ara ürün geliştirmişler. Bu ürün sıfıra yakın etkiyi e, etkiye sahipmiş ve çok kısa sürede etki edebiliyormuş. Üniversite psikiyatri bölümünden e, konuşanlar da birçok antidepresanın beyinde nörokimyasal boyutunu etkilediğini söylüyormuş. Ketaminin ise direkt olarak serotonin art, e, arttıracak şekilde çalışmadığını ekleniyormuş. Yaklaşık 10 yıl üzerinde çalışmışlar bu araştırmaların ve sonucunda geliştiren e, bu ilacı da ...ilk olarak fareler üzerinde denilmişler... ...ve büyük başarı sağlanmış fareler artık çok mutluymuş... ...yani etkisiz bir şekilde kullandıkları bu... ...antidepresanlar yüzünden. Ben biraz öncelik akımı kullandım... ...farelerden sonra... ...insanlara geçmeden bana veriyor ...bak hiçbir yan etki görüyor musun bende? Antidepresan konusunda Evet. Şimdi ver şuradan bir tane daha bakayım. Bir tane daha mı? Hmm. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet şimdi... Ee... Şöyle bir şey bakalım dünyada. Burada bu arada Rusya'daki milyarderlerin sayısının neredeyse yarısı kadar Türkiye'deki dolar milyarderleri varmış. Bunu da hatırlatayım Çocukları da muhtemelen o kadar azdır. Yani 70-30 e gibi bir rakam bu ortalama. amcadır. Onlar da sayıları da artacak. Şimdi çok ilginç bir rapor var. OECD'den gelmiş. Bu sıralarda yerleşik ...kuruluşlar, global kuruluşlar... ...atağa geçtiler. Dünyayı uyarıyorlar. IMF, OECD... ...filan. Ne kadar böyle... ...kapitalizmin geliştirdiği kuruluş varsa... ...aman durum felaket diye... ...dikkat edin... ...diye uyarılar geliyor. Bir tanesi de... ...Guardian'da var. Fiona Harvey'in... ...tecrübeli çevre... E, ...muhabiri. E, acil... ...acil tedbir alınması gerekiyormuş... Hı. ...arkadaşlar. Hı hı. Duydunuz mu Selahattin? Sen de duydun mu? Yani mua, hava kirlenmesinde muazzam bir yükselme olmuş. Hı hı. E, ve 9 milyon, 9 milyon prematüre ölümme sebep oluyormuş yılda. Önümüzdeki e, 40 yıl boyunca bu artarak devam edecekmiş. Ekonomiye de trilyonlarca dolarlık zarar verecekmiş. Yani hava kirlenmesi, iklim falan derken en büyük şeymiş. Fakat... Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan elemanlarınız size bu haberin ardından gelen müthiş bir gazetecilik sunuyor. Endüstri, bu hava kirlenmesine yol açan smog denen sisle pus arasındaki şeyin on yıllarca gizlendiğini ortaya çıkarttık. Ee, yani Kim gizlemiş? petrol endüstrisi tabii biraz önceki milyarderlerin içinde bulunduğu sektör, evet, o sektör. Inside Climate News'un müthiş bir haberi var Nila Banerji, David Hassemiye ve Liza Song'dan oluşan bir ekiple Inside Climate News diye bir kuruluş var yani 40 yıl iklim değişikliğini hani ExxonMobil falan gizlemişti diyorduk ya inkar ediyordu On, daha Exxon Mobil'in bu gizlemesine başlamadan önce Exxon ve diğer petrol şirketleri hava kirlenmesini mi? Bunu derhal önlemeliyiz demişler. Kaliforniya'da mesela müthiş bir sorun olmuş. 1940'larda 46'da yani. yani e, böyle, böyle, bir yaşındayken falan ben. Bir mi? <gülüyor> siz bir yaşında olmuş muydunuz hiç diye merak ettim şimdi. <gülüyor> Los Angeles'ta acayip seviyelere ulaşmış şey bu siz vaziyeti ve Los Angeles Times gazetesi oranın en büyük gazetesi birinci sayfadan haber yapmış ve bir rafineriden kaynaklanıyor bu demiş. Hemen toplantı yapmışlar ve bir komite oluşturmuşlar. Adı ne komitenin? Duman ve sis komitesi. Duman ve sis komitesi. <gülüyor> ve tamamen e, çarpıtmışlar. Bütün senelerce başka alternatif hikayeler yoktur karanlık kirlenme falan diye bir şey. Nasıl? Sonuç söyleyeyim mi? Sonuç ne? Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz e, Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre hava kirliliğine yol açtığı hastalıklardan içinde bulunduğumuz e, yıllarda yaklaşık yılda yedi milyon kişinin hayatını kaybettiği uyarısında bulunmuş. İşte bu geleneği başlatan ilk Adımlar bunlar olsa gerek. Şimdi bu 7 milyon da işte son rapora göre 9 milyona çıkıyor. E i̇şte artıyor mu? Milyona. Son 2 yılda küresel e, hava kirliliği değerlerinin %8 arttı açıklanmış. Ve daha da artacak gibi, gibi duruyor Evet en büyük tehlike deniyor iklimle beraber. Bir de e, kim suç ortağı? Bak buna şaşıracaksın. Bütün bu gizleme operasyonlarında kim en suç büyük ortağı? suç ortağı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Koruma Örgütü EPA. Yapmayın ya. Evet, örtbas etmiş hepsini. Bir, Devlet destekli yani. Bir whistleblower var, bir oyun bozan... ...içeriden bildirmiş. Bu da çok yeni bir haber. Common Dreams'den aldık. Yani yıllardan beri emisyonların... Iı, katı, ...kesilmesindeki bu... ...gecikmenin sebebini bulmuş. Çünkü en kötü zamanda... ...açıklama yapılmış. Maalesef çünkü... ...EPA... İnsanlığı en önemli, en değerli zamanlardan alıkoymuş. Tedbir alacak zamanlardan deniyor. Çok yani bayağı gizlemişler. Varmış. Yani düşünün bu gene ortaya çıkabiliyor. Bir Blower ortaya çıkıyor ve bunu açıklayabiliyor insanları. Ama yani şeye baktığınız zaman şu anda dünya üzerindeki hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerlere baktığınız zaman... İran, Hindistan, Suudi Arabistan, Kamerun, Çin gibi ülkeler geliyor. Kim bilir oralarda ne haberler çıkıyordur. Sadece biz dilini bilmediğimiz için, Türkiye'deki medya organları ya da İngilizce bizim takip ettiğimiz medya organları bu haberleri takip etmediği için, oradaki editörlerin takip etmediği için ne gibi haberler çıkıyordur ve kendi içerisinde sadece diğer yerlerle eklemlenebilecek hikayeler olmadan, sönüp kalıyordur. Evet, ve Türkiye'de tabii muazzam bir skandal daha var ve her gün yaşadığımız bir skandal. Zaten Avrupa e, Birliği'nin standartlarının çok üstünde bir standart e, benimsemiş durumda. Parçacık sayısı olarak iki kat Avrupa'nın iki katı kalitesiz şey kabul ediliyor. Olsun. Sınır kabul ediyor. Sonuçta şengen... En az. O e, ona da e, gelebilirim. Yalnız şunu da hemen söyleyeyim, şengen derken Avrupa vatandaşları da havasından memnun değilmiş bu arada. Öyle diyorsunuz Avrupa standartlarına göre Türkiye kötü diye. Avrupa standartlarına göre Avrupa vatandaşları da aynı şekilde e, şeymiş, muzdaripmiş. Ya muazzam bir kriz var zaten. Eurostat, yani. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın Avrupa Birliği genelinde 83 şehirde hava kalitesi ve ses kirliliğine düzen, ilişkin e, araştırması yayınlanmış sonuçlar Avrupa Birliği şeyleri arasında söz konusu alanlarda önemli farklılıklar olduğunu gösteriyormuş. Tek bir Avrupa yok. Şengen gibi değil yani. Mesela Avrupalı vatandaş Avrupalı vatandaşlar başkentlerinde hava kalitesine ilişkin memnuniyet oranı %22 ile %88 ses düzenine ilişkin memnuniyet oranı da %31 ile %82 arasında değişiklik gösteriyormuş. Yani Türkiye'de buraya girmesin mi? Bakın zaten ne kadar geniş bir skala var. Ya bu o parçacık sayı oranının 50'de tutulması gerekirken Türkiye'de 90. Yani iki katına yakın biz serbest takılıyoruz yani. Hiç Sorusu. E, memnuniyet düzeyi Türkiye'ye doğru yaklaştıkça zaten düşüyor. Mesela en e, memnun olanlar Dublin, Helsinki, Lüksemburg ve Viyana. E, en memnun olmayanlar e, Bükreş ve e, Büyükreş ve Sofya. Türkiye'ye doğru yaklaştığınız zaman zaten kalite düşüyor. Türkiye'yle şey hiç olmaz. konuşmasan daha iyi zaten. E, yalnız sen Avrupa Birliği dedin. Peki Guardian yazarı, Guardian'ın tecrübeli yazarlarından Simon Tisdell önemli bir yazı yazdı. Ve e, dokunulmazlık yasası Ankara'nın Avrupa Birliği umudunu bitirdi dedi. Ne diyorsun buna? Valla Cengiz Harktay'ın söylediği en son e, durumu da takip etmemiz lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu son saldırılar, son terör olaylarının arkasından da bu e, terör tanımını Avrupa Birliği'ne değiştirmesi ve Türkiye'ye bununla alakalı yeni bir çözüm önerisi getirmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir demişti e, Cenk Zaktar. Evet ve o, aynı, onu doğrulayacak nitelikte bir haber bu evet. Simon Tisdall'ın e, makalesi zaten. Yani dokunulmazlıkla bir kere e, bütün demokratik standartları ayaklar altına aldığını söylüyor. Temel değerleri yani hukukun üstünlüğü. Demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve azınlıkların korunması gibi temel değerleri. Türkiye bu kriterlere uyum sağlamakta zorlanıyor demiş. Yani Kopenhag kriterleri işte Avrupa Birliği'nin temelini oluşturuyor. Dilimizde tüy bitti bunları söylemekten. 1993'ten beri konuşuyoruz. Bu yeni önlemler Avrupa Birliği üyeliğini daha da imkansızlaştırıyor. Yasanın muhalif milletvekillerine karşı siyasi amaçlı kovuşturmalara izin vererek Erdoğan'ın iktidardaki neo-İslamcı, yeni İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı parlamentodaki muhalefetin içini daha da boşaltması bekleniyor demiş. Hı hı. İşte HDP'yi falan önemli bir yazı bu Avrupa Birliği'nin Hristiyan Kulübü diye tanımlayan Erdoğan bu yeni yasayı onaylayarak Türkiye'nin görünür gelecekte AB üyesi olması şansına son verdi diye gaya sert bir yazı yazmış ve senin dediğini de ve Cengiz Aktar'ın da makamenin son kısmında değiniyor artan şiddet ortamı ...yani e, Midyat ve İstanbul Bezneciler'deki... ...bombalı saldırılardan da bahsediyor... ...Tizdil... ...terörle mücadelede yaşamsal önemde... ...hayati önemde diye meşru gösterilen... ...dokunulmazlık yasasının... ...Erdoğan'ın anayasayı değiştirme... ...ve kendisinin oturacağı güçlü bir... ...icracı başkanlık makamı yaratmak için... ...yolu açma çabası olarak... ...görüldüğünü söylemiş... Ee, ...can çekişen müzakerelerde... ...donabilir diyor... Müslüman kadınları daha çok çocuk yapmak için kariyerlerini feda etme çağrıları da eklenince diyor bütün bu gazetelerin operasyonunu tartışmalı Kürt operasyonlarının Kürt bölgelerindeki gazete ve diğer medya kuruluşlarının kapatılmasını ve editör ve gazetecilerin evet. yargılanmasının üzerine bir de kadınlara eklenince dokunulmazlık yasasının Türkiye'nin zaten can çekişen, ...katılım müzakerelerinin tamamen dondurulabileceğini evet. söylemiş. E, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde yeni bir kampanya yürütülüyor. Adalet Bakanı e, Michael Gove Gov yönetiyor bunu. Belki düzgün, e, telaffuz, Michael belki. <gülüyor> i̇şte düzgün telaffuz etmişim. E, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizisiz dolaşım serbestlisinin verilmesinin ciddi bir risk olacağını savunmuş. Kendisi biz Schengen'den çıkalım aynı zamanda Türkiye'ye girmesin diyebilecek evet. kadar dirayetli bir şeye sahip politik üslubası sahip. Türkiye'de temel demokratik özgürlükte erozyona uğrarken Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye taviz vermektense bu uygulamalara karşı duruş sergilemesi gerekir diye konuşmuş. Bu arada hatırlatalım Türkiye'nin bu Türkiye göçmen politikasıyla alakalı eleştirileri getiren İngiltere'nin yani Adalet Bakanı olduğu İngiltere 19 Ocak itibariyle Suriyeli mülteci kabul sayısı 8060 bin 60. 8 bin 60 kişi kabul etmişler. Ayrıca annesi babası olmayan yetim çocukları da Suriyeli yetim çocukları da kabul etmeyecek. etmeyecek. Zaten açıkladı. açıkladılar. 8060 bin 60 kişi almışlar ve Türkiye'nin aldığı rakam iki buçuk milyonun üzerinde hala gelip Türkiye'ye büyük bir tehlikeye geliyorlar şeklinde açıklama yapabilecek bürokratlara sahipler. Yani Şan, biraz şahane galiba. bir dünya. Rusya'dan, İngiltere'den ve Türkiye'den bahsettik. Türkiye'den çok daha e, e, şimdi biraz aradan sonra bahsedeceğiz ama şeyleri de hemen söyleyeyim. Irak'ta Bağdat'ta bombalamalarda 22'den fazla insan öldürüldü. Felluce ile ilgili müthiş bir bilgi geldi. Yeni rapor. Onu gördün mü bilmiyorum. Demokrasi Now'da gördüm. Hayır efendim. Birleşmiş Milletler'in açıklaması orada 40 ila 50 bin kişi şey kaldı deniyordu ya mahsur kaldı yani ne olacak kaderi bilinmeyen iki katıymış en az yani 90 bin kişi Işidin elindeki fellücede felaket durumunda olduğu söyleniyormuş işte şeyi söyleyeceğiz bir de bu, bu saldırılar devam ediyor ama Türkiye'de ee, çok önemli bir e, şey yeni bir dönem açılıyor gibi de bir hissiyat var yani şunu bu Midyat'taki canlı bomba saldırısını PKK üstlendi Hakkari'de PKK saldırısı iki korucu ölü ağrıda çatışma iki PKK'lı öyle ele geçirildi diye haberler var fakat şehit cenazesindeki güvenlik zaafı gerçekten inanılır gibi değil sabıkalı şahıs yıldırma sarılıyor baş bakana dün de konuşmuştuk evet. kılıçdaroğlu'na saldırıyor ve aynı kişinin fotoğrafları yayınlandı Hürriyet'in haberinde yani gerçekten sokak ortasında tabancayla böyle cinsel taciz de bu kişi de, değil mi Tunç Ezer evet sanıyorum ota yıkamacısı kendisi uyuşturucu hayır Aha, belki de uyuşturucu ve adam yaralamaktan sabıkalı kendisi ...mafya usulü şeyler kurşun... ...göndermeler de yapılıyor bu... ...mafya dilinde ne demek... ...mermi göndermek... ...öleceksin demek... ...tehdit bilinen uluslararası... Evet. ...mafyanın şeyidir bu tabii... Yani. ...filmlerden biliyoruz en azından... ...Mario Putsu'nun romanları... ...dayı o kadar uluslararası değil gayet lokal... ...onun fotoğrafları böyle Tayyip fotoğraflarının... önünde çekilmiş fotoğrafları var yani... ...hay hay mermi göndermekten, ha, mermi bahsediyor. göndermekten bahsediyorsunuz... Değil ...mermi değil atmak... ...fırlatmak yani bundan sonra sıra sende anlamına giriyor mafya jargonunda bildiğim kadarıyla. İşte ama Çok partili iyi. yani daha doğrusu partili olduğu söylenen bir kişi de olabilir. Erdoğan'ın fotoğrafları var. Evet. Erdoğan fotoğrafıyla fotoğraf çektirmek ayrı bir fotoğraf karesi haline geldi. Ayrı bir şeye geçti. Ayrı zaten. bir fenomen haline geldi. Medya, e, mafya me ve medya fenomeni inanılmaz fotoğraflar var. var yani böyle fotoğrafı çekene karşı sol eliyle doğrulttuğu silahla konuşuyor. Caddeden de birisi sakin sakin yürüyor arkasından. Evet ama siz bunları şaşırıyorsunuz ama Facebook kullanmadığınız için şaşırıyorsunuz. Evet, evet. Sosyal medyaya çok yakından dahil olmadığınız için şaşırıyorsunuz. Yani ufak bir araştırmayla beraber bu tip bu mafiozi tipleri ne kadar bol olduğunu hem içinde bulunduğunuz yerde hem içinde bulunduğunuz ülkede göreceksiniz. Hayır bunların Hayır. ve Kalkınma Partisi ile ilişkili olması çok can en sıkıcı. En trajik oluşu yani başbakana kadar sarılacak kadar yaklaşabiliyorlar. Üzerlerinde de Çevik Kuvveti üniforması var bu evet. kişilerin. Ve Çevik kuvvetin bir cenaze töreninde yapıyorlar bunu. Büyük bir emniyet açı değil mi bu güvenlik açı değil mi? Çevik Kuvvet gelip başka bir amaçla da yaklaşabilirdi başbakana işte zaten dayı dayı da var biliyorsun dayı meselesi var ya bu da kardeşim diyerek almış işe bu işte day, kontenjana dayının girmiş. fotoğrafını gördün mü ha o geleneksel bir fotoğraf canım. <gülüyor> çift tabancalı ama işte karadenizmiş balkonda bu balkonda dayının şapkayla beraber fotoğrafı seçim otobüsü önündeki fotoğrafından gösterin fakat bana hangi partının tahmin edin ben söylemek ne istemiyorum çok ağır bir şeyle yani ruhum Yapmayın. Tunç var ya işte bu çocuk 24 yaşında. kuvvetinin formasıyla Evet. Silahla fotoğraf çektiren. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle yakından ilgili fakat çok ağır bir şey söyleyeceğim. Evet efendim Hazır bekliyoruz. Mısın? Hazırız tuttuk kendimizi lütfen. Haftanın masanın, sonu. Masanın başında elinde tabanca hı hı. masanın üstünde ne var? Şurada ne var? Hı? Bardak Bardağın içinde ne var? Sıvı. Açtırma şimdi ağzımı. Ramazan Ramazan. Hadi çıkalım. Süt renginde nedir o? Çıkalım, çıkalım hadi. Rakı rakı. Açık kaste. Açık kaste. The Shirelles grubundan dinlediğimiz Soldier Boy Askerin ardından Savaşa giden askerin Ardından söylenmiş bir Hatla karışık aşk şarkısı The Shirley Owens Bu gruba adını da vermiş olan Bir zamanların 1950'ler sonu Ve 60'ların başındaki en ünlü Kızlar gruplarından bir tanesi olan da Shirelles'e adını vermiş olan Shirley Owens'ın Doğum günü 1941'de Bugün doğmuş. Onun için çaldığımız şarkılardan e, bir tanesi 75 yaşında. Bugün Shirley Owens. Evet, ona devam edelim. Şimdi söylemey. E, yani muazzam sayıda e, ölüm. Ölümcül mücadele devam ediyor. Bir yandan işte hava kirlenmesiyle akıl almaz şeyler var. Ve iklim konusunda da müthiş bir rapor daha var. Onu da bir daha fırsat bulamayız bu hafta diye hemen söyleyeyim. Açık radya yani saat 8.45 açık gazetede. Alaska bütün kayıtların bulunduğu başladığı günden bu yana en sıcak yılını yaşamaktaymış. Bir harita koymuşta kırmızı olmayan yeri yok ve Fahrenheit olarak 10 derece ortalamanın üzerine çıkmış normalden 10 derece daha sıcak. Bu Amerika'nın en kuzey eyaleti kuzeydeki kutba yakın ve e, yani pekala endişe verici olduğu söylenebiliyor. Ortam Martla Mayıs arasında meteorolojik açısından açıdan, İlkbahar sayılan mevsimde bütün Alaska eyaleti 10 derece normalden sıcak olmuş. Ve 32 derece Fahrenheit ortalama olmuş ki bu hiç görülmemiş bir şey deniyor. Ve fevkalade endişeli yazılar ve analizler çıkıyor iklim bilimcilerden bizden söylemesi. Bu arada bugün e, şey de başladı. E, e, Muhammed Ali'nin cenaze töreni. ...geçen cuma günü... ...hayata veda etmişti... ...gelmiş geçmiş en büyük sporcusu... ...sayılıyor dünyanın... ...ve aynı zamanda da savaş karşıtı aktivist... ...çok... ...renkli ve önemli bir kişiliği var... 2 gün sürecek cenaze töreni... ...cenaze namazı ve... ...duayla başlamış ailenin sözcüsü... ...Ali'nin cenaze törenini... ...hayatını kaybetmeden yıllar önce... ...planlamış olduğunda belirtmiş ve ilk birçok kez ringe çıktı. Freedom Hall'da kılınmış cenazen namazı. O Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la her ne hikmetse, enerji ve tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ta katılmış. Hmm. O niye? Damat olduğu için mi? Artık böyle aile ailevi... dostu olabilir mi? Berat Albayrak. Muhammed Ali. Nin... Evet. Hmm, belki. ...bilemiyorum ama yani... ...o da şey... ...böyle başlamış... ...fakat Amerika ziyaretini de... ...kısa kestiğini de... ...belirtmek zorundayım... ...Erdoğan'ın bu arada... Ürdün Kralı ve... ...Afganistan Devlet Başkanı'nın da... ...bulunacağı törene katılması planlanıyordu... ...Bill Clinton'ın da eski... ...Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'ndan... ...ama öyle olmuyormuş. Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle Kentucky'de Louisville, Louisville Kent'ine dün sabah karşı inmiş. Sabah 5'te havalimanından otele varmış. Türk kökenlerden oluşan bir kalabalık karşılamış. Ondan sonra da cenaze namazı ilk maçı kazandığı salonda yapılmış. Daha sonra da gitmiş oradan. Ahıska Türkleriyle buluşacakmış. E aralarında e, kimler var? Orhan Ayhan, spor yorumcusu. Türkiye'de 10 gazeteci varmış Erdoğan'ın uçağında. Air Force One. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın var. Baş danışmanlardan eski güreşçi Hamza Yerlikaya. Milliyetçi ve hamasi şeyleriyle dikkat çeken bir güreşçi. Hidayet Türkoğlu istifa etti başbakanlık başdanışmanlığından etti mi? etti bildiğim kadarıyla ama uçakta yer almış eski şeylerden basketbol dopingcilerden Hı. 20 maç yani. iddia değildi galiba o zaman <gülüyor> yok iddia değil Gerçekten. özür dilemişti İlnur Çevik o da danışmanlarından ve Yiğit Bulut bulunmuş fakat Hamit Karzai'nin filan bulunacağı, liderlerin yer alacağı defin törenine katılmayacakmış. Fikir değiştirmiş. Ve Ahıska Türklerinin merkezindeki 400 kişi iftar yemeğine katılmaya karar vermiş. Böyle işte. Ee, babalar ve oğullardan bahsetmişken bir haber verebilir miyim müsaadenizle? T buyurun. Ee, Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan, Erkan Yıldırım'ın Singapur'da kumar oynarken görüntülenen Sözcü Gazetesi'nin haberine tekzip gelmiş. Daha önce yaptığı açıklamalarda 19 Nisan 2016'da bakanın oğlu kumar masasında başlığıyla manşetten verilen haberi yalanlamayan başbakan Yıldırım'ın oğlu sinsi bir provokatif komplo iddiasıyla tekzip ettirmiş bu haberi. Sözcü gazetesinde de yani Niye bu kadar zaman sonra? İşi vardır. Sözcü gazetesinde de kararına tepi göstererek şu soruları yönetmiş. Burası Singapur mu değil mi? Singapur. Burası kumarhane mi? Kumarhane. Kumar oynayan bakanın oğlu mu? Oğlu. Rulette rulet paraları basıyor mu? Basıyor. Sözcü'nün haberi doğru mu? Doğru demiş Sözcü gazetesi. Peki tek sözcü sözcü... Sözcü gazetesi. teksipte ne demiş? Burası Singapur değil mi? Bu ben değilim. Bu başkası mı demiş? Ne demiş yani? Fotoğraftaki ben değilim mi demiş? Ya, bilmiyorum. Ben Sözcü gazetesine bakmıyorum. En büyük benim mi demiş? Ben Sözcü gazetese T24 bunu verdiği için veriyorum. T24'te de bundan verilmemiş. Sözcü gazetesine vermemenin nedeni benim tebessüm sevmemem. Normalde tebessüm, tebessüm etmeyi sevmeyen bir insanım. Sözcü gazetesi de beni tebessüm ettirdiği için ee, bunu yapmıyorum. Mesela şey bilir misiniz? Ee, siz de bu arada sözcü gazetesini okumadığınızı biliyorum. Rahmet Uranı. Tam evet. anladım. Ee, Rahmet Uranın beş gün önceki köşesinde bir fıkra anlatmışlar. Tebessüm başlığı altında. Ne olur anlat. Ama yapmam lazım bunu. Sonra şu soruyorlar, neden sözcü gazetesinde okumuyorsunuz, bu gazetelerdeki haberleri neden aktarmıyorsunuz diye. Kim soruyor? Dinleyiciler, sosyal medyadan, mail üzerinden. Tebessüm başlığı altında verilen fıkra şu. Soğuk Gazetesi'nde Almanlar ve Yahudiler. Bu fikri yurt dışında değişen okurum Doktor Ugua Avcı Kurt. Belki de Uğur da yanlış yazılmış da olabilir. Ugua Avcı Kurt gönderdi diye yazmış. Rahmet diyor ki Almanya'da bir grup İsrail'e turist ülkeye gezmektedir. Otobüs daha başında bozulur. Alman şoför yardım istemek amacıyla ileride görünen çiftliğe yürür. Yaşlı Alman çifti odun fırınında ekmek pişirmektedir. Alman şoför, bir otobüs dolusu Yahudi var ve araba arıza yaptı. Ben bunları daha başında, ben daha başında bunları ne yapacağım? Yardım etler. Alman çiftçi cevap verirken üzüntüyle başını sallar. Valla çok isterim ama ben yaştayım. Fırınım alsa alsa iki Yahudi alır. Yakacak odunum da az kusura bakma der. Bunu tebessüm başlığı altında veriyor Sözcü Gazetesi. Evet, Sözcü Gazetesi ırkçı ve milliyetçi. E, fakat gene de e, haber doğruysa doğru. E, şimdi bir daha bunu yaparsan açık gazeteyi kapatıp gideyim. Evet kapatırım. Tamam. Ah oh, çok zorlanıyorum. Bir e, de okuyucularını düşünseniz de sözcü gazdesinin. Onlar nasıl zorlanıyorlardır? <gülüyor> Kılıçdaroğlu'na ondan mermi atanı serbest bırakan savcıya bir açıklama gelmiş. Tutuklama için ölmem mi gerek diye sormuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine kendisine mermi fırlatan kişinin savcılıktan serbest bırakılmasına tepki göstermiş. Savcının büyük sorumsuzluğu var. Tutuklamanın için öldürülmem mi gerekiyordu demiş. Çok haklı Hürriyet Gazetesi'nde özellikle çok ayrıntılı bugün 1. sayfadan verilmiş ve güvenlik zaafı olarak gösteriliyor. Bence güvenlik zaafının naçizane çok üzerinde bir sorunla karşı karşıyayız. Eski Cumhurbaşkanının hemen arkasında saf tutuyor. Kafasında Çevik Kuvvet'in kepi var. Üzerinde de onların üniforması, tişörtü var. Hemen yanında Cumhurbaşkanı da işte diğer devlet görevlileri, şehit yakınları bulunuyor. Evet, Başbakan yani polis orada... kıyafeti, polis kıyafetiyle gitti cenazede Başbakan'a sarılıyor. bir... Kılıçdaroğlu'na saldırıyor, iki. Uyuşturucu ve yaralamadan sabıkası var, üç. Şehitlerle hiç ilgisi yok, dört. Yani silaha e, ve içkiye meraklı, beş. E, Facebook sayfasında silahla çekilmiş fotoğraflarını koymuş. E, ve e, dayı da, yakınlığı olan dayı da Cenazede bir ara başbakanla konuşan ardından Kılıçdaroğlu'nun önüne eliyle mermi atan bu mafya jargonunda işte tehdit anlamına geldiği açık olan şey. Şehit dayısı İrfan Cengiz de sosyal medyada çift tabancalı fotoğraflarını koymuş böyle dan dan dan. Yani e, olağanüstü bir e, şey var. Yani Kılıçdaroğlu'na olaylar çıkar sizi taşlayabilirler yumurta atabilirler cenaze törenine gelmeyin diyorlar ama sadece bu Kılıçdaroğlu'yla da alakalı olmayabilir. Herhangi bir terör örgütü unsuru gelip o unsur kısmından anlatayım belki anlayacakları dilden anlayışılan dilden anlatayım. O unsur bunu giyip e, Cumhurbaşkanı'na eski Cumhurbaşkanı'na ya da Başbakan'a bir saldırı gerçekleştirebilir. Büyük bir güvenlik açığı var ki bunu yaptığı üniformada çevik kuvveti üniforması olduğu için katmerlenir bu saldırıda ama serbest bırakılmış değil mi? Evet serbest bırakılmış. Bu çok çok ağır bir durum. Yani e, mesela Gültekin Avcı ile ilgili bir haber var. 5 mi 7 mi ne köşe yazısından dolayı 9 aydır hapiste tutuluyordu. Dün neyse ki bırakılmış Gültekin Avcı. Yani 9 ay sonra selam tevhid diye adlandırılan bir soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklanıyor ve serbest bırakılmıyor. Kendisi eski bir savcı ve uzun zamanda gazetecilik yapıyor. Ee, yani 10.529 sayfalık iddianame yapıyorlar. 7 yazıda e, terör örgütü olduğu için. Hatta bir e, gene Sözcü Gazetesi bugün defa geçecek ama daha önce orada çıkan bir, bir haberde Saygı Öztürk'ün e, haberinde de e, ...tahliye es isteyen e, eski savcı Gültekin Avcı... ...hakimin acelenle ileride suçun bulunur demiş olabileceğini de yazmıştır Bir hmm. dedikodu kabin babasından öğrendim diye yazmıştı. E, Gültekin Avcı ve polis memurları Yasin Akyar'la Sinan Karataş'ta tahliye edilmişler. 9 ay yattılar. 10.529 sayfalık iddianami... Ya okunması bile bitmeyebilir. Bu arada Balyoz'da kumpas soruşturmasında da ilk iddianame olmuş. Mehmet Baransu ki çok 17 aydır içeride yatıyor yanılmıyorsam. Haber, yaptığı haberlerden dolayı Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Yıldıray Uğur ve ne? Yasemin Çongar hakkında da dava açılmış. Yıldıray Uğur mu? Evet. Türkiye Gazetesi yazar. Ama o zamanlar taraf gazetesi yazarıyken. iddianamede genel kurma ve askerler müşteki olarak yer almış. Yargılanan sanıklara kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında beş gazeteci hakkında iddianame. Bu kısa ama. 276 sayfa sadece. Baransu ve Opçin için terör örgütü kurmak. Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip. Amacı dışında kullanma hileyle çalma devletin gü ama bunları çal çalmış bile olsalar gelip devlete teslim ettiler. Onun için anlamak zor ama neyse devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin. E bunları da devlete savcıya bizzat <gülüyor> teslim ettiler yani çalma e, bile olsa Öyle. kabul edelim. Ama veriyorlar işte bunlara bakın siz karar verin diyorlar. Olay mahalline ilk dönen hırsızdır ya. Hmm. Yok katil de o değil mi? O katil. ...devletin güvenliğine neyse işte... ...ve terör örgütü... ...propagandası e, suçlarından... ...35 yıldan 74 yıla kadar... ...hapis cezası isteniyor... ...Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Uğur... ...içinse devletin güvenliğine ilişkin... ...gizli belgeleri temin... ...filan peş mekan... Bakalım Şimdi, ne işe yarayacak mı? Yıldıray Uğur... ...buradan başına neler gelecek? Bilmiyoruz. En yani merak konulardan bir tanesi ee, de olacak. Ama e, bu yani çok... E, şey, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ciddi bir e, Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü İstanbul'da Kılıçdaroğlu'na bu kurşunlu mermi gösterilerek yapılan tehdit bunu Adalet ve Kalkınma Partisi il binasına yürüyerek protesto etmek istemiş, polisine yürüyüşe izin vermemiş bir grup ne Cumhuriyet Halk Partisinin üzerine Haliç Köprüsü'nden yumurta atmış. Evet ya bu e. galiba bu hafta özetleyecek olan cümle olabilir. Kılıçdaroğlu'na mermi atılmasını protesto eden CHP'lere yumurtalı e, saldırı yapıldı. Ya evet. da yumurta atıldı. Yumurta atıldı. Kılıçdaroğlu'na mermi atılmasına protesto eden CHP'lere yumurta atıldı. Yumurta, mermi. Hepsi evet. birbirine girdi. Bu da böyle. Ee... Ama evrim geçiyor farkında mısın? Yumurtadan mermiye geçiyor. Mermiden sonra nereye doğru gidecek bu iş? Yok yumurtadan pek mermiye geçmedi. Mermiden yumurtaya bir ara geçmişti. Yani e, Ermeni e, meselesi konuşulduğu zaman da Hrant Dink rahmetli e, hayattayken yapılan e, toplantıyı önce işte Boğaziçi Üniversitesi'nde izin verinledi vesaire sonra evet. Bilgi Üniversitesi'nde yapıldı. O toplantı takip etmeye giderken gidenlerin üzerine yumurta attığın Kemal Kerinçsiz'in aralarında bulundu. Hatırlıyorsun. Ders vardı. Evet. Yani ben Bilgi Üniversitesi'nde derse giriyordum o ara. Evet ben de toplantı izlemeye giriyordum. Sırtıma gelmişti yumurtalardan biri. Ama Kemal Kerinçsiz mi atmıştı bilmiyorum. Yalnız sonradan... ...o yumurtalar Hrant Dink'e enseden giren kurşun olarak geçti. Öyle bir evrim geçti evet, yani. Ya aynı Bunu durum söz konusu olmaz inşallah. İnşallah. E, saldıranlar AKP'liler değil saray soytarıları mafya bozuntuları demiş Kılıçdaroğlu. Örgütün uyarılmasını istemiş ve kimse sokağa dökülmesin diye konuşmuş. Bu arada Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceği iddiası var... Dahası da DTK kongresinde öz yönetim deklarasyonu yayınlayan Kamuran Yüksek'in tutuklanması, haklarında Fezdeke hazırlanan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek, Dan Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kür Kürçü ve Selma Irmak'ın da tutuklanabileceği yorumlarına neden oluyorlar diye önemli bir haber var. Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet Gazetesi'nden. Yani Demirtaş için 83, Yüksek Dağ için 21 ayrı Fezdeke bulunuyor vahim bir durumda karşı karşıyayız yani yalnız bir basit bir güvenlik ve güvensizlik sorunu olarak görmenin çok ötesinde mafyayla ve artık tamamen hukuktan vazgeçtim baya mafyozi cinayetlere girebilecek bir olayın eşinde olduğumuz tehlikesini kaygısını taşıyorum bu arada şey çıktı mı evet. nedir efendim ...ramazan pidesi diyeceksiniz gibi bakıyorsunuz. Aşağı yukarı aynı şey. Bulundu bir şey? Diploma. Diploma mı? Hmm. Yok. Diploma yok ortada. Yani değil? henüz onunla alakalı bir haber yok daha doğrusu. Diplomanın varlığıyla alakalı birinin benim bir bilgim yok ama... ...haberlere baktığımda bu konuyla alakalı bir açıklama yok. En Peki. son işte İbrahim Kalın'ın herkese teker teker gönderelim mi yaptı açıklama. Ama var. yani diploma olmadığı zaman... E, ...cumhurbaşkanlığı tescil edilemez. Kayıyor mu adansa? Cumhurbaşkanlığı. Yok Marmara yani. Üniversitesi'ne kayyum atansa gitse o kayyum o da Başka üniversitelere atanmış. Fatih Üniversitesi'ne atanmış. atanmış. Evet. Ee, bir de peki başka bir soru. günün Haftanın da son haftanın sorusu. Haftanın son sorusu diye diye beş soru sordunuz <gülüyor> arka arkaya. Buyurun efendim. Şimdi beş milyar avronun kefili Halkbank çıktı. Reza Zarrab davasında. Zarrab'la ilgili bir konuşması. bir Soru ikili. Hadi bakalım. Bir a... Ee, Zarrab davasıyla ya da Sarraf davasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan ve devletten herhangi bir açıklama var mı? Maalesef. Yok. ha, Mabe Arif diyorsun. Mabe Arif. Mabe Arif. Peki, Mabe Arif. E, peki başka bir şey. B sorusu. Şimdi B şıkkı. E, denizaltısı da Ay, ortaya evet. çıktı. Denizaltı çok kullanmak e, Türkiye'de yasalara uygun mu? Deniz isteyen denizaltı alıp denizin altına girebiliyor mu? Denizaltı ehliyeti diye bir şey yok mu? Bunu e, araştırmanı rica ediyorum. Maysum Gökçüne soralım. Zaten buralarda olacak hafta sonu. O denizlerin üstüyle daha çok ilgili ama olsun Deniz, soralım. Denizdir. Selahattin Nersiz bir bunu araştırmacı gazeteci rica ediyorum acayisi yok pazartesi de cevap alabilirim ufak bir hediye falan olsa bari ucunda da motive etseniz bizi denizaltı seyyatı ne bileyim en kötü ihtimalleriyle Rahmi Koçkuz Müzesi'ne gidin de denizaltıya girin çocuklar deyin orada değil. bomba var Rahmi Koç Müzesi'nde mi olabilir hmm. tamam. peki sen de son bir ya, sevgili basına bak bak neler var bugün Vatan yürekte başlar şehadetle biter diyor sabah gazetesi. Medya halkı PKK terörüne karşı kenetlenmiş. Tek yürek olmuşlar. Bunu yapanlar da Müslüman değilmiş. Zarap yok mu? Yok mu? Terör mağduru öğrenci kanaat notu ile geçecekmiş. O var olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Yetmez. Tunç Ezer Ankara'daki yok Ankara'daki öğrencileri ne olacak? Ya da İstanbul'daki bir bombanın patladığı bölgede meraklı bir öğrencileri ne olacak? Evet, silah verakya meraklı Tunç Ezer yok mu? Ee, Yeni Şafak gazetesinde yok. Akşamda var mı? Sabahtan akşama geçelim. Akşamda Yok. Akşamda ne var? Neye biçim Akşamda şey var. PKK'nın Midyat'taki saldırı üstlendiğine dair haber var. Aynı zamanda Türkiye'nin doğrudan artık Suriye'deki çatışmaları müdahil olduğuna dair de bir haber var. Hmm, Türkiye Daesh'i obüslerle burada Hava desteğiyle Aziz ve Mare arasındaki koridor yeniden açıldı deniliyor. Bu evet, da o ilginç bir gelişme. Bir haber Aynı zamanda Libya'da Sirte'de büyük çatışmalar varmış. IŞİD oradan da geri çekilmeye başlamış. İki kışlasını bir de köprüsünü bırakmış ve oradaki bir e, Askeri kuvvetlerde bu bölgeleri işte karşı savaşanlarda ele geçirmişler. Sırtını kime yasladın diyor soruyor. İşte işte Star gazetesinde var. Ee, provokatör mü? Provokatör dışarıdan mı bahsediyorsanız? Ya, provokatör diye manşet attın. Dün sen Star okumuştun. Dün okuduğunu bile hatırlamıyorsun. Ne yapayım? Yani ee, Star erke, erke, dün erke, erke, ne hatırlıyor musun yani? Hayır Star dün yazdığını hatırlıyor mu ki ben onda okuyucu olarak ne yazdığını hatırlayayım? Ya, provokatör atalım. sen din Selahattin'le efendim tartışmayalım istiyorsanız Star gazetesi yüzünden şehit polislerin cenazesine polise güvenmiyorum kendi güvenliğimizi alacağız yani Kılıçdaroğlu'na ne demek istediği merak konusu olmuş Kılıçdaroğlu'na en yakın ihtimal hendekçi arkadaşlar dediği PKK'lılar diyerek of, yine bir yerden bir şey bağlamışlar tutmuşlar sonra başka bir yere koymuşlar Evet. Herkese bir Muhammed Ali'nin cenazesi var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'da çok fazla kalmayacakmış Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, dediğiniz söyledik. gibi. Evet onu ondan bahsediyorlar. Turizmde bayram morali gelmiş bayram tatili 9 güne çıkmış yabancı Oy. turistin azalması nedeniyle soru yaşayan turizme ilaç gibi gelmiş Milliyet Gazetesi'nin bu manşet haberini. Ya bu arada Milliyet Gazetesi'nin şeyi vardı ya. Bu arada bu trajlarla alakalı Star Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, Akşam Gazetesi'nin trajlarla alakalı bir sosyal medyada bir takım iddialar dolaşıyor ama. Onları ayrıca yapabiliriz. Kaynağa bir. Araştırabiliriz. De. Şey güzel ama Milliyet Gazetesi'nin Hikmet daha şey yaptı ya, Fikret Bila hı hı. E, ayrıldı ya hı hı. onu vermemişler haber olarak. Neden efendim? Bu, sansürlemişler Milliyet Gazetesi'nde. Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeninin görevden ayrıldığını alasmadık dediği mesajı vermemişler. İşte Galeano'nun hikayesindeki gibi oluyor bu şey. İktidarın, istihbaratın başındaki kişiler ilk önce işkence ederek eski istihbaratçıları öldürüyorlar. Ardından işte onlar da istifa ettikten sonra gene aynı şekilde işkence edilip öldürülüyorlar. Can Dündar'ın Adalet Sarayı'nın ortalık yerinde saldırıya uğradığı haberini de vermemişlerdi, çekmişlerdi. Sonra bunu da, bunu hiç yayınlamamışlar. Hikmet Bila'nın, Fikret Bila'nın gittiğine dair hiçbir haber yokmuş. Ne yapalım? Böyle işte. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Bugün Avrupa Şampiyonası başlıyor. Evet. ve Bunu konuşacağız zaten ama spordan önce Paris'te büyük bir göz altından bahsediyor 97 bin güvenlik ve ilk yardım ekibi çalışacakmış şampiyona için 100 bin çünkü çok büyük bir geliri var zaten grev nedeniyle toplanmayan çöpler saint Etienne ve Paris'te taraftar bölgesi olarak bilinen toplanma alanlarındaki etkinlikleri sekteye uğratmış çöp dağları yığılı Stade de France, Fransa stadı, yakınlarındaki bir evde... ...çok sayıda tabanca bulunmuş, saldırı korkusu güçlendirilmiş. Her şeye rağmen spor diyorlar. Ve Paris'te büyük bir gözaltı var. Böyle. Ama her şey bir yana. iklim zirvesinde şey yoktu. Neyse. Sokağa çıkmaya hı. izin yoktu. Hı hı. Zorla yürüdük. Ama... Bütün maçlar, bütün barlar, eğlentiler açık ve onlar her zaman açık olacak tamam mı? Canım? Evet. Bu bu kadar işte. Açık, açık gazete. gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Günaydın Sezin Hanım. Merhaba. Günaydın. Nasılsınız? İlken şimdi. Evet fevkalade tabii. Gayet iyiyiz. <gülüyor> evet. Medyayı elden Her herhalde şey, ayaktayız. Ayaktayız ve görev olarak bildiğimiz tek yapabildiğimiz en iyi şeyi bildiğimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve... İyi ki varsınız öyle söyleyeyim. <gülüyor> Her zaman edir. bir şekilde açık radyo varsa umut da var. <gülüyor> öyle diyelim. Harika. Hakikaten de öyle. Çok teşekkür ederiz. Ne, ne, ne konuşuyoruz bugün? Militarizm mi? Valla o kadar çok şey var ki militarizasyon kavramı zaten uzun zamandır aklımdaydı Türkiye'nin. E, ...halleri arasında yeni bir evreye girdik gibi geliyor. Bu meşhur e, emasya protokolü geri evet. dönüyor. E, ve e, artık askerler de yaptıkları dolayısıyla her neyse onlar e, yargılanamayacaklar. E, bilindiği gibi 2010'da kaldırılmıştı. E, turbo motor halinde daha da geliştirilmiş vaziyetine geri geliyor. Bunun geri gelmesi söz konusu olamaz diye e, demecini dün e, 2010 tarihinde e, o zaman başbakan olan Erdoğan'dan okuduk. Bu Böyle şey olmaz, bir daha geri gelmemek üzere gitti gibilerinden meyalen söylüyorum. Okumuştuk geç, Evet, e, geçen gün e, Erdoğan'ın Kürt meselesiyle ilgili sözlerini bir araştırdım. Çünkü o konu, hani Kürt meselesi vardır, yoktur, vardır, yoktur diye seneler içindeki değişimi, dala orada da yani her iki sene de biz bir oluyor, bir olmuyor <gülüyor> aç kafa aç kafa gidiyor geliyor bu sorunu. En son e, biz daha gelmemek üzere gitmiş gibi gözüküyor. Yani Bakalım istiyorum. ne zaman <gülüyor> geri gelecek? Hiç evet. E, maalesef böyle bir e, kararsızlığı var e, MBP derin e, çeşitli konularda e, ve EMAS protokolü de dönemin işte konjunktural gelişmeleri dolayısıyla yeniden devreye geliyor. E, çünkü işte yapılan e, bütün bu e, benim önündeki işte o meşhur nusaybin e, fotoğrafı görmeyen kalmadı herhalde ama e, görmeyenler de bir internette araştırsınlar, müsahibin bayrak <gülüyor> diye herhalde e, arasalar bulurlar. E, tamamen yıkılmış bir meskun mahal olarak adlandırılan insanların yerleşim yeri evlerinin üzerine bayraklar asılmış yıkıntıların üzerine. Yani o yıkıntıların üzerinde bayrak olsa e, <gülüyor> yani bayrağa hakaret diye bir şey varsa herhalde böyle bir şey olması lazım aslında ama bir milliyetçilik tezahiri olarak işte fethettik gibi bir fetih şeklinde ve askeri araçlar e, ki onların da ihracı bütün bu e, militerleşme yeniden e, askeri zihniyetin dönüşü konusunda bence o da önemli bir e, gösterge. Çünkü o askeri araçları çok fazla ihraç ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafına özellikle böyle yoksul Afrika gibi yerlere e, işte Orta Doğu gibi zaten savaş sorununu son derece ağır şekilde yaşayan yerlere e, Türkiye'nin medar iftiharı e, askeri e, mimat, <gülüyor> teçhizat hireci ee, ve bu o fotoğraftaki bahsettiğim fotoğraftaki araçlar da onların arasında ee, milli sana bayer sanayimiz gelişiyor ya ondan sonra ve tabii ki özel harekat ve işte şeyler e, askerlerimiz orada e, gururla poz veriyorlar ama insanların hayatları yıkılmış şimdi burada maalesef terörle mücadele ise mesele ki insanların artık e, ciddi şekilde hayatını etkiliyor her an her şekilde. Yolda yürürken Türkiye'nin e, neresinde olursanız olun bir saldırının kurbanı olabilirsiniz. Bezineciler'deki işte İstanbul'da insanların çoğu zaman işte toplu taşıma araçlarını kullanan sıradan vatandaşların çok geçtiği e, her zaman e, bir şekilde yollarının düşebildiği bir yer. E, Keza işte Nusaybin e, bir şekilde oradaysanız Türkiye'nin öbür ucunda o da fark etmiyor. işte sahibi diyorum e, midyak. Oydaysanız da fark etmeyeyim Orada da bir saldırının kurbanı olabiliyorsunuz Yani Türkiye'nin çok daha başka yerlerinde Şimdiye kadar saldırı gerçekleşmemiş yerlerinde de bu olabilir Çok güvenliksindir Çok Her an sokağa adım attığımız anda Evden çıktığımız anda her şey olabilir Bir şekilde Başımıza bir saldırı gelebilir Bunun ağırlığıyla zaten yaşıyoruz Türkiye'de e, keza işte Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından bir tanesi olan turizm artık yok gibi bir şey. İnsanlar gelmiyorlar. Gelmemeleri için o kadar çok sebep var ki e, sürekli e, dünyanın en büyük gazetelerinde, e, en önemli gazetelerinde Türkiye ile ilgili negatif haberler çıkıyor. En son işte e, New York Times'da mesela manşet olan haberlerden bir tanesi daha işte... 8-9 yaşındaki çocukların Suriyeli son derece ağır koşullarda çalışmasını konu eden bir haberdi. Ama bunlar gerçeklerimiz bizim. O haberden çok daha kötü şeyler de yaşanıyor Türkiye'de. Bizim bunlarla hesaplaşmamız, bunları tedavi etmemiz ortak şekilde bizim toplum olarak. Çünkü işte Türkiye'deyiz, burada yaşıyoruz. Çok uzaklaşsak da bir şekilde buraya dönüyoruz. Herkesi götürmemiz gidersek dahi imkan yok. Eşimiz, dostumuz, aile, e çocukluğumuzun geçtiği beraber insanlar vesaire Eğitim hayatımızın beraber geçtiği insanlar her şeyi de götüremeyiz yani. Nereye efendim? <gülüyor> ya gitsek. K böyle bir şansı olan abi. Türkiye'de çok şanslı bir azınlık değil mi? Kalkıp gidip de Avrupa'da ya da Batı'da. Ya Doğu'ya gitmeyeceksiniz herhalde Afganistan'a, İran'a, Suriye'ye, Irak'a ya da İran'a <gülüyor> gitmeyeceksiniz. Aslında öyle bir şey var yani Batı'ya bu kadar laf ediliyor. Ee, yani geçen günden futboldan çok anlamıyorum ama öyle bir haber görüyorum. Spor, futbol Avrupa'ya sıkılıyor bir şeyler ne, neyse yani. Hep her şey de Avrupa'da bitiyor yani. Kimse de evet hakikaten senin dediğin gibi. <gülüyor> ya seçimlerden sonra da aynı şey olmuştu. Yani gideceğim buralardan diyen çok fazla arkadaşım vardı yani. İngilizce bilmemesine rağmen buralardan gidip Batı'da yaşayacağım diyen insanların bolluğundan geçilmedi sosyal medya. Ama şunu söylemek, şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Bu dışarısı çok güvenliksiz her an her şey başımıza gelebilir tavrı insanları daha fazla evde kalmasına ve dolayısıyla depresyona girmesine belki de ülke ülkece depresyona girilmesine neden olabilir mi? Ya da neden oluyor mu? Ya da neden ya, oldu mu? Valla belki bazı şeylerin ayırtına varınca insan onlarla hiç olmazsa hesaplaşabilir dediğim gibi o dertlerle yüzleşebilir ve ona göre de bir şey yapabilir. O bir şey evet. neyse yani. Ee, artık. Çünkü çok çaresiz zaten kalıyoruz ama buna sırtını dönmek de bir e, çözüm değil. Ee, <gülüyor> elbette ki ya, evde kalmak hayatta. Özellikle yani sen tam da can damarına bastın <gülüyor> zannederim. Çünkü bu gitmek konusu özellikle genç insanların çok gündeminde. Evde gidiyor Bu arada <gülüyor> ee, Nasıl? genç insanların çok gündeminde çünkü önünüzde evet. bir hayat var. Niye ben bu hayatı burada geçireyim? Niye bu dertleri çekeyim daha işte bir şekilde e, güzel bir e, yaşam mümkün olabilir derdi. E, belki işte yavaş yavaş bizim gibi e, işte e, yaşamlarını kaybeden bir anlamda geride bırakmakta olan e, yaptığını yapmış olan kuşakların e, önünde zaten öyle bir seçenek çok fazla yok. Veyahut da olanda varsa zaten... Ee, sizin kadar yakıcı bir şekilde yaşamıyor bu dertler. 20'li yaş insanlar bugün e, hakikaten çok sıkıntılı bir şekilde yaşıyorlar Türkiye'de. Eminim. Evet. Bunu zaten kendi öğrencilerimden de görüyorum. Genç demişken ben şeye de değinmek hey, istiyorum. Siz varsınız Ömer, <gülüyor> nasıl var genç demişken her zaman yani hepimizden enerjik ve cıvıl cıvıl ben ve. Estağfurullah. Bugün her şeyden bahsetmek, İstanbul, <gülüyor> İstanbul erkek lisesi öğrencilerinden de bahsetmek gerekir. Yani mezuniyet töreninde müdüre sırtlarını döndüler. Ya işte çekip gitmiyorlar. Öyle. Mezun olurken bile kendi tepkisini dile getirip gidiyorlar. Evet, ama ilginç bir şey yani veliler de alkışlarla destekliyor. Ve çok önemli bir gösteriydi bu proje okul şeyine. Ayrıca da hemen arkasından Galatasaray Lisesi öğrencileri de acil yeni müdür aranıyor diye ilan veriyorlar. Gençlerle asgari düzeyde iletişim kurabilecek koltuğundan çok... Öğrencilerini koruyacak, öğrencilerin çamaşır makinesini, piyanosunu çalıp evine almayacak ne? hiçbir padişaha kölelik yapmamış gibi unsurlar. Neler büyükler. Piyanosu mu çalıyorlarmış? <gülüyor> başka çalıyorlar mı? Piyanosu ne çalıyorlar? Yani havuz medyası bugün nazlı olacak yazmış bu konuyu. Havuz medyası yani Star mesela son gelişmeleri bir gezi kalkışması gibi tak takdim ediyor. Keşke. Hak ve hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı, eğitimin yapboz tahtasına döndüğü ve İslami ağırlık kazandırıldığı günümüzde yeni bir gezi yaşayabilsek demiş. Nazlı olacak. Maalesef Türkiye suskun, umutsuz ve bezgin. Belki cana da bir çeşit cevap olur bu. Gençlerde filizlenen bu protesto hareketi herkesin yılgın olduğu bir ortamda adeta... Vahada bir su damlası gençleri okullarına ve o okulun geleneklerine sahip çıktıkları için alkışlıyorum demiş. Yani adım. evet bir yandan da hadi, gidin demek değil mi Avrupa'daki vize serbestliğinin ortaya çıkmasının altında yatan böyle komple teorileri. Yani sonuçta gidebilecek olan insan var, gidemeyecek olan insan var. Bu biraz da ekonomiyle alakalı, sınıfla da alakalı. Ya zaten eğer ki çok niyeti olan veya kaçmak öyle bir şekilde e, icra etmek şu neyse yani e, kendi vurup gitmek isteyen varsa Yunan adalarına vize yok yani. Her, evet. Herhangi bir şekilde gidebilirler. Ama onun dışında yani bu vize meselesi zaten Türkiye'nin bir yüz karası e, gerçekten. Ve e, transit dahi geçmesi insanların gerekse şu vesaire Somali ya arasında bir de Türkiye'nin adı geçiyor. Transit vizesi almak gere gereken ülkeler arasında. E, Gürcistan'a da yeni vize kalktı. Kalkmak üzere yani adımlar atılmaya başlandı biliyorsunuz. E, Ukrayna ile ilgili aynı şekilde öyle. Yani Türkiye'nin e, tutup da insanların gerçekten zaten pasaport sahibi olan çok e, ufak bir ayrıca, e, ayrıcalık sahibi insan var. Azınlık e, evet. Türkiye'nin öyle bir azınlık var. Türkiye'nin yani neredeyse yüzde birinden belki bahsediyoruz. Ee, biri meselesini, çilesini gerçekten işte bu e, şeyle, pasaportuyla şununla buna çeken. Ve diğer insanlar da girip, e, görmeye gitmiyorlar. Sırf bu engeller nedeniyle. Halbuki gidilse, görürse işte insanlar daha çok seyahat edebilseler, e, Türkiye bu kadar içine kapanmasa, özellikle gençler, bugünün 20'li yaşlardaki e, belki daha az e, işte daha 10'lu e, yaşlardaki e, gençleri e, 18-19 yaşını atlayıp e, bizim zamanımız öyle şeyler vardı. Benden önceki kuşaklarda daha çok vardı. Sırt çantasıyla Avrupa etmek gibi. Interrail, Interrail fidan gibi yöntemler. Evet, Interrail etmiyor. Bunları artık insanlar yaşayamıyorlar. E, Bugün Türkiye'de de tatil yapmak çok ucuz bir şey zaten değil. Dolayısıyla atlayıp gidebilirler. Bir Bulgaristan'ı tanısalar, bir Yunanistan'ı tanıtsalar, e, adaların ötesinde bir şey mi olur? Yani bu Türkiye bir şey mi kaybeder? E, hep işte halbuki bu bir yandan Batıya bir zaten yönelim var ve ekonomik olarak da bir e, e, bağımlılık iste istemez var. İste istemez e, onlarca yüzlerce yılda hatta Osmanlıya dayandırırsak Gelişmiş can damarları var ...batıyla olan. Ne yapacaksınız ona kesim atacaksınız ya da bugün bu kadar Batı'yı atıp tutan e, politikacıların çocukları nerede okuyorlar? Nerede okuyorlar? Yani Amerika'da. Okuyorlar evet yani o zaman Amerika'yla bize serbestesi yok ki. Amerika'yla da olsun. Amerika bu bakımdan açıkçası hakkını vermediği bize uygulamasına rağmen daha hakkaniyetli davranıyor Avrupa ülkelerinden. Çünkü Hı. verdimi onu yut bize veriyor. Yani ömür boyu falan da veriliyordu. Veriyorsa gayet güzel vizesini veriyor. Ama şeyde Avrupa Birliği ülkelerinin şu an yaptığı uygulamalar gerçekten korkunç. Bir günlük vize ne demek yani i̇şte üç günlük vize diyeceksen işte özellikle akademisyenler, gazeteciler vesaire zaten sürekli bize almak zorunda kalan insanlara... Doğru düzgün birkaç yıllık bize ver. Öyle Öğrenciler yani. gitsinler görsünler. Ne yani? Avrupa Birliği'ni görseler insanlar böyle öcü mü? Nedir? Evet. Zaten istismar etmek isteyen bu sistemi bir şekilde yapıyor bunu. Yani bu sorunlar çoktan çözülmeliydi ama Türkiye işte bunları yapmadı. E, Politikacıları dolayısıyla. Ya bugünlerin belki iyi bir tarafı varsa en azından bütün bunları yaşıyoruz. Çok ağır şeyler yaşamıyor. Ama eee Kötü olan her şey çatır çatır çatlayıp dökülüyor. Politikada da buna dahil, medyada dahil. Ee, hakikaten e, kötü yapılmış bir binanın her tarafının böyle patır patır patlaması gibi bir haldeyiz Türkiye olarak. Bütün bunlar olduktan bittikken sonra ki o güne de ben yaklaştığımıza inanıyorum. Çok uzun yıllar yıllar aramızda yoktu zamandan. Yeni inşa edilen şeyler... Daha temiz, düzgün ve e, tutarlı ve bir takım işte <gülüyor> evrensel ilkelere daha uygun olacak diye düşünüyorum. Böyle ee, ümit etmekte evet, düşünüyorum. E, bir de e, ben iki şeyden de bahsetmek istiyorum. Bir tanesi e, bu özellikle son zamanlarda çoktan beri var olan ama özellikle son zamanlarda iyice belirginleşen karşımızda bu. ...mafyalaşma hikayesi... ...bugün en iyi evet. özetini... ...Mesela Orhan Kemal Cengiz... ...yazmış... ...Özgür Düşünce... ...gazetesinde... ...yani... ...şöyle söylüyor... ...Türkiye'yi birazcık... ...yani Kılıçdaroğlu'nda mermiyle yapılan... ...tehdit ciddi bir iştir... ...mermi bir tehdit mektubudur... ...kurşunu bırakan sadece postacıdır... ...diyor... Ve Türkiye'yi birazcık tanıyan herkes bu kadar çok sabıkalının, çevik kuvvet kıyafetlinin, kurşunlu adamın bir araya gelmesinin asla bir tesadüf olmadığını bilir. O şarkıdaki gibi bu işler organize işlerdir diyor. Ve bu ülkede yaşayan herkesin yaşam hakkının tek güvencesi hukuktur. O kurşun mektupta. Kürtleri meclisten kovan anayasaya aykırı dokunulmazlık kaldırma paketi aynı çamurlu hukuksuzluk batağından gelmektedir diyor. Ne diyorsun sizin? Ya 2007'de bu işte şehit cenazeleri protestolarını vesaire yaşadık. O zaman da başka bir organize güç vardı. Bunları yapan AKP'ye karşı o zaman yapılıyordu. Hatırlarsanız AKP gidemez olmuştu cenazelere. Güvenlik güçlerinin cenazelerine. Ee, aynı şey şimdi e, AKP tarafından hmm. mı yapılıyor acaba diyeceğimiz çok ciddi emareler var. Evet, Cumhuriyet evet, Halk Partisi'ne yöneldi şimdi. Evet, ee, yani aynı şey. Fakat bu sefer çok daha e, o dönemde mesela işte ilk e, olduğu söyleniyor insanlar vesaire. MHP'liler onlara karşı, AKP'lilere karşı takım şeyler yapıyordu. Yuhalanıyordu vesaire. Yani öyle bir... E, tatlı ortam oluşturuluyordu. Ee, şimdi o 2007 ki çok meşhur bir yıldır yani e, Frantik cinayetinden bütün o muhtsraya vesaire Türkiye üzerinde çok ağır bir e, hayaletin bir anlamda karanlığında dolaştığı bir zamandır. E, şimdi aynı şey CEP yapılıyor. Üstekinde çok da bir sokak avam <gülüyor> Vaziyette e, tam mafya e, organizasyonu vaziyetinde yapılıyor. Şimdi bu AKP kendinin en azından bunları e, yapıldığını görmüş, bunlara şahit olmuş bir parti olarak hepsinin yani üyesi vesaire işte milletvekiline en tepesine kadar, liderine kadar e, bir iş yap duyması lazım en azından. Evet yani. yani olmadı gibi milli irade, milli irade. Yani, yani halkın halk, takdiri böyle. Cumhurbaşkanlığı... E Sözcüsü de hem kalın İbrahim Kalın da bunun zaten doğal tepki mi olduğunu söyledi ya. Yani Mehmet Metiner. Me Metim Mehmet Metiner söyledi. Ne, neyi? He. Hayır. Ha o tepkinin mi ben şey zannettim. Yani Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini bir falan dedi. Yani. Hayır hayır o yani şimdi mesela Cengiz diyor ki Orhan Kemal Cengiz yani. Türkiye'yi 14 yıldır Kılıçdaroğlu yönetiyor ya o yüzden şehitler nedeniyle bazı vatandaşlar kendisine çok öfke duyuyorlar. Bakıyorsunuz bunlar bir cenazede yumurta atmışlar sonra ne tesadüf bu öfkeli gençleri azmettirdi iddia edilen kişi mecliste ağırlanmış. İşte vezneciler saldırısında. Çevik polis kıyafeti filan biliyorsunuz bakkallarda marketlerde satıldı ve herkes tarafından elde edilebildiği için kolayca cenazede bağırıp çağıran çelenk parçalayan adamın üzerinde çevik kuvvet kıyafeti olmasına hiç şaşırmıyoruz. Ne düşse Kılıçdaroğlu'nun protesto edenlerin hepsi de sabıkalı cinsel taciz, yaralama, güveni kötüye kullanma ne ararsanız var ve Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi bırakıp tehdit eden adamın AKP ile bayağı sıkı fıkı bir ilişkisi olduğundan bahsediliyor buna da şaşırmıyoruz diyor çok vahim bir durum aslında bu yani çok çok vahim bir kere her şeyden önce e, örnek olarak <gülüyor> insanların yani Türkiye'de zaten güce yönelen bir e, Türkiye, aslında dünyanın her yerinde ama Türkiye'de de daha kontrolsüz bir şekilde güce yönelen bir e, toplum var zaten siyasi kültür olarak çok şeyi belirliyor Bundan dolayı e, bir örnek olarak bu var yani insanların önünde <gülüyor> budur iyi olan gibi bir mafya tarzı böyle kurtlar vadisi karakterleri bile daha şey kalıyor asil ve <gülüyor> üst düzey böyle daha tutarlı ve e, ülke sahibi kalacak neredeyse öyle bir takım karakterler son derece lümper toplumun önünde e, gayet hani her yaptığı da yapılır asar asar kese keser gibi ulaşıyorlar. Yaptıkları yanlarına kalıyor. Serbest ve cezasız kalıyor. Yani sadece üniformanın kullanılmasının bir yıllık cezası olduğunu Hürriyet Gazetesi yanılmıyorsam bugün yazmıştı evet. Yani polis üniforması giymenin cezası bir yıl hapis ve bu yani, serbest bırakıldı mahkeme tarafından mesela. Akıl almaz bir durum. Bütün herkes Herhangi bir şeyden dolayı gözaltına alıp üstelik gazeteciler böyle 9 ay ya da 17 ay içeride tutulurlarken tutuklu bu insanlar tehdit ve şey yapanlar polis üniforması elde edip yapan, te saldıranlar serbest bırakılabiliyor. Peki benim ikinci sorum da şeydi yani bu Demirtaş, Yüksekdağ, Sırrı evet. Süreyya Önder, Kürçü ve Irmağan. Her an tutuklanabileceklerine dair bir haber vardı bugünkü Cumhuriyet gazetesinde Mahmut Licalı ve yani Guardian gazetesinden Simon Tizdal'ın da son damla olarak söylediği gibi bu dokunulmazlıklarla beraber Türkiye'nin Avrupa Birliği rüyası herhalde bitmiştir falan diye yazmıştı. Buna ne diyorsun ne gelişmeler nasıl olabilir? Şu an e, hakikaten bir, bir kere şeyden e, genel olarak İngiltere'de çok negatif bir e, hava esiyor Türkiye ile ilgili. E, şeyi açarsanız e, İngiliz gazetelerinde her gün çok ağır bir haber var Türkiye ile ilgili açıklamalar var. Bir anlamda bu Brexit işte bütün bu referandum 23 Haziran'da gelen o dönemde yaklaştığı için e, Türkiye biraz e, özellikle tabloid basını tarafından şeye de, de dönüştürdü ki diğer daha entelektüel işte Guardian vesaire gibi gazeteler e, çok da nitelikli makalelerle bunu yapıyorlar eleştirilmesi gereken çok taraf olduğu için ama tabloid basını da e, daha önce işte Bulgaristan ve Romanya'nın bir dönem çok e, dili dolandığı vaziyette işte onlar geliyorlar geliyorlar korku falan filan böyle kaçır evet. adeta şeklinde e, şimdi Türkiye ile ilgili oluyor işte Daily evet. Mail'de mesela ...çok ağır bir haber vardı yani... ...işit üniformaları Türkiye'de yapılıyor diye... ...ki işte... E, ...Hatay'da bir tane şeye... E, e, ...tekstil atölyesinde... ...işte bütün şeyleri gösteriyor... ...hakkeden kamuflaj kıyafetler bilmem ne... ...askeri kıyafetler yapılıyor... Evet, ve çocuk işçi çalıştırıyorlar köle olarak... Hı. ...evet... evet üstüne üstüne, ...bir de çocuk işçiler çalışıyor... ...her şey yani haber o kadar böyle... ...şok şok bir haber ki biz bunu çok konuşmadık ama... E, ...Türkiye kamuoyunda... İşte bütün o cihatçı gruplara ve işte IŞİD'e de e, üniforma yapıyorum diyor şeyin sahibi, atölyenin sahibi. Evet. Bunu da üstüne hiç düşünmedi yani böyle bir olay olup da ya, gerçekten böyle bir atölye mi var ne oluyor? Tabloyut basit bir anda Daily Mail gibi e, gazetelerinde nasıl haberler yaptığını iyi bildiğim için zamanında Bulgaristan ve e, Romanya ile ilgili haberleri inceleyince tamamen fabrikasyon haberler de var ama ...Türkiye'de gerçekten vahim şeyler oluyor Bir bunun ayırdına varamıyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Medyanın bu hali dolayısıyla. Bir şey sorabilir miyim? Bu haberleri de rağbet var Türkiye'deki libertar medya. Yani özgürlükçü medya da aynı şekilde bu Daily Mail gibi bulvar gazetelerinin... ...yani sağ, sağın bir şekilde ele geçirdiği gazetelerin gayet güzel bir şekilde haberini yayınlamaya devam ediyorlar. Birçok Türkiye'deki medya organı. Bunun sebebi ne tam olarak? Yani Türkiye'ye bu kadar odaklanmasının sebebi referandum mu? Avrupa Birliği'nden giriş çıkış referandumu kalma. Evet Brexit'le çok alakası var tabii ama. Yani bir anda böyle Türkiye'ye odaklanmasının başka bir sebebi ne olabilir ya da? Yani neden şimdi? O, o var tabii. Yani bence bir çok belirleyici bir etken. Daha önce de bunu dediğim gibi yani diğer işte Avrupa Birliği genişledikçe diğer ülkelere karşı e, görmüştük. Şimdi de bu gerçekten vize meselesimiz. Nasıl bir dert olduğu tabii ki işte şeyde bence Avrupa Birliği'nde kimsenin çok anladığı bir şey değil. Kimse anlatmıyor çünkü. Bu konuda hepimizin yazı yazması lazım politikacıların gerçekten işini yapan politikacıların bunu anlatması lazım nasıl bir dert olduğunu ama bu bilinmiyor yani sanki işte şey olunca bizde yani kendimizde Avrupa Birliği'nde konuşan birçok gazetecinin ya koşa koşa gelecekler milyonlar gelecek falan gibi şeyler söylediğini duyuyorum genel olarak psikoloji bu zaten sanki Türkiye'de de dendiği gibi işte bütün bu meselelerden dolayı milyonlar İpini koparacak ve Avrupa'ya geçecek. Böyle olmuyor işte yani olmayacak da zaten bir gün bize kalkacak. Ve bunu herkes görecek e, mesele olmayacağını aslında ama bu psikoloji yerleştiği için e, maalesef Türkiye ile ilgili böyle bir şey e, de, devamlı dönüp dönüp dolaşıyor. E, ve Brexit'te de hakikaten bunu zaten ayrıca önümüzdeki haftalarda çok konuşacağız ama e, çok yakın. Ee, en son işte Financial Times'ın mesela işte kamuoyu araştırmalarının araştırması gibi poll Paul of polls gibi bir evet. şeyi e, ortalamasını aldığı e, bir şey var. En son altıncı ayın yüzde 45 kalalım diyor, yüzde 43 ayrılalım diyor. E, dolayısıyla bu kadar yakın önce daha önce hatırlarsanız. E, zaten e, Britanya'daki seçimlerde genel olarak e, sıkıntı olmuştu. Bu kamuoyu araştırmalarla ilgili hiç beklenmedik sonuçlar da ortaya çıkabilmişti. Ama e, bu noktada çok ucuca gibi gözüküyor her şey. Hı hı. E, bundan dolayı zaten birdenbire bire tansiyon e, İngiltere'nin genelinde yükselmiş durumda. E, Türkiye'de tuzu biberi oluyor işin. Maalesef. Ama bizim halimiz de hal değil ki yani şimdi Türkiye'de de ilgili ayı bu da iyi bir şey var. Diyebilecek <gülüyor> durum yok. Ya ama evet. yani şöyle de bir durum var. Çok üzül dilerim. Yani böyle bir olay gerçekleşiyor Türkiye'de. Böyle bir tekstil atölyesi var. Bu tekstil atölyesini Türkiye'deki gazeteciler niye haber haline getirmiyorlar da İngiltere'den okuyoruz biz bunu. İngiltere'den haberin Türkçe çevresinde okuyoruz. Gerçekten evet. böyle bir atölye var mı? Ben Dale Mail'in e, ne haberlerini biliyorum. İşte mesela bir romanla konuşuyor. Romanyalı roman. Ben işte çocuklarımı da getirdim yedi alemi de getirdim burada bir sistemi mahvediyoruz işte biz işte hepimiz öyle paralar alıyoruz ki sosyal güvenlik sisteminden krallar gibi yaşıyoruz bilmem ne falan böyle yani haberleri de var değil mi? Bundan dolayı Türkiye'nin dediğim gibi açığı çok olsa da yani olsa şaşırmam böyle bir söyleye evet. varsa. Ama, ama ayrımı bu sefer öbür deli meleğine yapmak zorundayız çünkü çok ayrıntılı fotoğraflar ve yazılarla evet, da işte çift imzalı hatta söylüyor, üçüncü fotoğrafçu. E, peki evet, ben en de böyle bir atölye varsa kapatılması lazım çok zamanınızı açtık farkındayım. Son bir şey söylemek istiyorum. Bir şeyler de oluyor e, konusunda. E, şeyde e, konuşmamızın başında İstanbul erkek lisesinden bahsettik işte, Galatasaray lisesinde işte gençlerin tepkilerinden bahsettik. Diyarbakır'da da Nevzat Ayaz lisesinde e, kadın işareti yapılmıştı, mezuniyette öğrenciler böyle bir şey yapmışlardı, e, sembolik harekette bulunmuşlardı. Türkiye'nin her tarafında oluyor. Böyle hakikaten ben bu nesilden çok umutluyum. Yani canavar gibi bir nesil geliyor. İyi anlamda. <gülüyor> Kötü canavar tarafında olanlar var muhakkı? Şey evet, ama iyi bir notayla çok kapatalım. Sorsayan, çok evet. donanımlı bir nesil geliyor. Dolayısıyla ve Türkiye'nin her tarafında çok enteresan insanlar, işler yapanlar pırıl pırıl o kadar çok bir bir kitle var ki Bunlar da geçecek. O yüzden. Kesin Eve kapanıp meşhur depresyona meşhur lafine... girmeye gerek yok. Yok. hiç ama... Eve kapanıp depresyona girmeye gerek yok dışarısı güvenliksiz yok, işte, diye. Ketiraltan'ın meşhur lafıyla karartmayalım. Evet. Yalnız evet. ben kapatırken e, bir kötü haberim var. Cana bu sadece. Hadi bakalım. E, Mehmet Metiner geri basmış. Yapmayın. Evet. Yapmayın. Ya, çark etmiş. Demeyin. Erdoğan'ın açıklaması üzerine Evet yani Kılıçdaroğlunun bir hapiste hasta yatan PK kaldıya da gittik de DHKPC diye de İslami kesimden mahkumlara da gittik sözlerine Metiner şey demişti ya içeride yatan kim olursa olsun hangi örgüte mensup olursa olsun hasta ise gerekli duyarlılığı gösterir diyerek destek vermişti Mehmet Metiner bunu da can bütün dinleyici açık gazete dinleyicilerine iftarla sergilemişti haklı olarak. Fakat maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine çark etmiş. Cumhuriyet'ten okuyoruz. Kılıçdaroğlu ile aynı karede görünmekten, aynı cümlenin parantezin içine girmekten son derece rahatsızlık duyan bir insanım. Liderimiz ne dediyse liderimizin dediği bizim dediğimizdir. Biatsa biat İtaatsa itaat diyen bir insanım demiş. Nokta. Açıklamanın açıklaması. Açıklama gibi açıklaması. Evet işte tabii bu. Şey. Evet işte bu. Ama bir de Mehmet Metinleri mecliste yaşamak var. O Ön sıralarda oturup böyle laf atan ve konuşan diğer milletvekillerinin, tabii kendi parçalarından olmayanın sinirini bozmak konusunda bir ustalaşan kişiliktir. Onu hakikaten keşke herkes görüp yaşasa evet, davet edersen dinleyicilere gez, gezi meclis geziniriz. Başımızda yeriniz var ne demek? <gülüyor> Teşekkür ederim. Gelmek Görüşmek isterseniz ve <gülüyor> meclis kalırsa her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Olacak. Görüşmek üzere. Seyyare Tezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Cem Çetinle spor. Şey, ee, Günaydın Cem, Günaydın Cem Bey. Günaydın Normal, Bey, Günaydın Serkile, Jam. Evet, şeyle bu Fransa meselesiyle girelim herhalde. Euro 2016 Fransa'dan yayın yasağı da var. Dev ekranlardan izleme yasaklanmış sponsor, spor severlerin. Terör gölgesinde evet. grevler var. Ne diyorsun genel duruma? Nasıl değerlendiriyorsun? Evet, ka kaotik bir tablo var Fransa'da. Ee, çalışma yarısı ile ilgili başlayan tepkiler e, büyüdü. Ee, i̇şte Paris sokaklarını çöpler e, ciddi bir şekilde işgal etmiş iş, iş, durumda. E, trenlerde grev var. Pilotların greve gitme ihtimali var. Ee, nasıl Fransa'nın problemi görecek ben de merakla bekliyorum ee, ve sağduyla davet ediyor Fransız yetkililer ülke halkına ama e, bu çalışma yasağından da e, ciddi sıkıntılar e, yaşandı. Karar alma merkezlerinin gel adım atmaması, e, protesto gösterilerinde bulunanların da gel atmaması ortaya bu kritik tabloyu e, çıkardı maçlar başladıktan sonra e, net bir tablo göreceğiz ama e, şu anda ciddi bir kaotik bir durum var evet. e, Fransa'da. İşçilerin aklını verirlerse belki de olmaz böyle bir kaotik tablo. Daha doğrusu halkların ee, ellerinden almazlarsa. E, biraz yani çalışma yasasına biraz baktıysanız e, gerekli bir düzenleme diye ben düşünüyorum. Gerekli. Fransızlar biraz e, keyfine düştü insanlardır. E, Hı -hı. O keyfine biraz siz tuz e, kaçırırsanız o, hemen ayaklanır Fransızlar e, ama artık günümüzde hayat şartları zorlaşıyor. E, Fransa'daki sosyal haklar da e, yani eskisi kadar para bolluğu da yok piyasada. İnsanın biraz çalışması lazım ama e, devlet de bunun farkında, hükümet de bunun farkında. Ama e, insanlar işte o tembelliklesine... <gülüyor> işten çıkarmalar vesaire de ga gayet kolaylaşacak deniliyor. Çalışmayla alakası olmayan durumları da galiba aradan geçiriyorlar gidersin. Spordan çok uzaklaşmış evet, ama <gülüyor> <gülüyor> evet. o <konuda> uzaklaşmayalım uzaklaşmayalım <gülüyor> yalnız peki bu şeyde ne olacak Arsene Wenger Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Hırvatistan gibi iki şeyinde sürpriz yapabileceğini söylemiş. Ne diyorsun? Tabii şimdi bu Avrupa şampiyonası 24 ülkeyle ilk defa bu kadar kalabalık bir katılımla gerçekleşecek daha önce 16 ülkenin katılımıyla oynanıyordu 24. Sporda şöyle bir gerçek vardır sayılar arttıkça başlangıçta sürprizlerin yaşanma ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla ben de çok ciddi e, sürprizler bekliyorum. Ama e, evet, Türkiye sürpriz yapabiliriz. Evet. Özbekistan sürpriz yapabiliriz. E, Belçika e, sürpriz yapabiliriz. Belçika hiç yapılanatlamak lazım. Evet. İzlanda e, kimse İzlandan ismini telaffuz etmiyor ama grup maçlarında bizi nasıl net bir şekilde mağlup çok iyi Türkiye evet perişan. E, çok iyi futbol oynuyorlar. Yani gösterişsiz ama tam modern futbolu çok iyi uyguladıklarını söyleyebiliriz. Ee, İzlanda çok büyük sürpriz yapabilir. Ee, dolayısıyla ben de Alsan Wenger'e katılıyorum. Yani e, sürpriz olacak. Biz de sürpriz yapabiliriz. Bizde de potansiyel var. İşte e, ne bileyim e, Fransa ciddiye alırken. Ortaya koymuş olduğumuz e, performans bir muci biz bir gerçekleştirdik yani bunu programlarda da konuşmuştuk bizim Fransa'ya gitme ihtimalimiz işte e, çok düşük bir oası yüzde üç falandan bahsediyorduk. Evet. şu yüzde üç'lük gerçekletiğimiz bugün Fransa'dayız e, bunu gerçekleştirdiysek yani neden e, final oynamayalım e, neden biz kazanmayalım e, e, Yunanistan şampiyon olmuştu hatırlayın Portekiz'de. kessiz Yunanistan'a şans vermiyordu bir hava yakaladığımız zaman 2008 alka şampiyonasını da hatırlamak lazım. Yarın final oynamıştık. Hatta Almanları elimizden kaçırdığımızı da söyleyebilirim. Bir hava yakaladığımız takdirde bizim de yolumuz açık olabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Peki burada evet ilginç yani Arnavutluk bile iyi oyunculara sahip ilginç bir takım olarak görünüyor galiba. E, Tabi çünkü bu artık Bosman 1995 yılında yürürlüğe giren Bosman kararlarından sonra e, böyle sınırların Avrupa'da kalkması, e, her milletten her e, oyuncunun e, üst üstlüklerde daha iyiliklere gidebilmesi İster istemez ülke e, milli takımlarının kompetitif hale getirdi. Yani hatırlayın Ömer Bey siz daha iyi İzlanda'nın e, Avrupa şampiyonası finallerine Yani Kim iddia edebilirdi 80'li 90'lı yıllarda? Yani Guzupdaz'ın avaraş takımıydı İzlanda. Arnavutluk. E, hani o şapkanın dördüncü, beşinci takımlarıydı bunlar. E, bugün Avrupa şampiyonası finallerinde boy gösteriyorlar. E Kadrolarına baktığımız zaman e, İsviçre Ligi'nde, Almanya Ligi'nde Romanya Ligi'nde, Liginde, Liginde oynayan, İspanya Ligi'nde oynayan Çok değerli oyuncuları var Dolayısıyla Avrupa futbolu e, kabuk değiştirdi O 80'li 90'lı yıllardaki Avrupa futbolu yok Dolayısıyla e, sürprizlere de açık e, Bir şampiyona ben düşünüyorum Futbol severler çok büyük keyif alacak Bu Avrupa şampiyonasını izlerken çünkü ee, çok büyük sürprizler yaşanacak gibi geliyor. Popoli takımlar ciddi bir hayal kırıklığı yaşayacak gibi geliyor bana. İtalya mesela e, gruplardan bile çıkamaması beni şaşırtmaz İtalya'nın. İngiltere beklentiler çok yüksek ama e, ben İngiltere'nin de e, çok e, fazla ileriye gideceğini düşünmüyorum. İşte ev sahibi Fransa, e, ev sahibi olduğu için popoli gösteriliyor ama Fransa'nın da çok ciddi sıkıntıları var kendi içinde Almanya'nın form durumu çok iyi değil onlar son dünya şampiyonasında evet şampiyon oldular ama iyi bir form grafitleri yok burada da göz önünde bulundursak kapalı bir kutu bu Avrupa şampiyonası evet tabi grevler de devam edecek anlaşılan yani Fransa'da mesela Avrupa kupasını taşıyan treni işçilerin durdurduğu haberi var evrenselden çok ilginç yani. yani Avro ya da Euro 2016 kupasını taşıyan trende eylemler sırasında durdurulmuş mesela böyle ciddi bir şey var yani işte açık ekranlardan dev ekranlardan da izleme yasağı da geldi çöp Fransa'da. dağları oluşmaya başlamış ondan bahsediyoruz şimdi o e Eyleme yasağı çok normal çünkü e, terör eylemleri e, devam ediyor, tehditler var. E, tehditlerden dolayı da e, bir şekilde e, halkı futbol severleri korumak lazım. E, ben bu yasağı çok e, normal karşılıyorum. Yani çünkü düşünün siz stat çevresinde e, güvenliği sağlama konusunda e, sıkıntı yaşarken... Ee, güvenlik konusunda çok ciddi problemler yaşanabileceği bu e, dev ekranlarda insanların spor karşılaşmalarını izlettirmek e, daha büyük bir risk. Dolayısıyla bu e, riski e, Fransız yetkililerin almaması bence çok çok normal. Yani bunu çok cıdırgamamak lazım. E, bu sahada e, kabullenmek gerekiyor. Evet. Peki buradan başka bir şeye geçelim. Bu hiç bitmeyen ve bizim programlarında çok sık konusu olan doping meselesi. Şarapova'ya iki yıl men cezası geldi. Meldonyum adlı yasaklı maddeyi kullandı. üzerinde daha da konuşmuştuk. Adil evet. bulmadığını belirtmiş da iki yıllık cezayı. Buna ne diyorsun? Meldonium daha önceki programlarda da konuştuk. Yani bir e, performans astil madde değil e, ve bazı federasyonlar, e, bazı uluslararası federasyonlar bu meldoniumdan dolayı daha e, ceza açıklamadılar. E, pek çok yaklaşık e, yüzün üzerinde e, bir e, şey var burada. Hmm, sporcuda bu meldonium e, maddesi e, bulundu. Ee, ama e, tabii en popülerleri e, Madya Sarapola şu anda bütün isimler arasında yani dünyada büyük bir yankı uyandıran bir isim tabii Madya Sarapola. Ben de bu 2 yıl yani sadece meldonyumdan dolayı 2 yıl e, ceza verilmesini çok doğru ve çok adil bulmuyorum. Yani bu yüzden büyük bir e, oyun oynanıyor. Yani bu e, sportif bir e, süreç değil. Bunun içinde politika da var. Bunun için de Rusya'ya karşı başlatılan bir itibarsızlaştırma politikasının da bir parçası. Çünkü Maria Sharapova ismi şöyle çok önemli. Maria Sharapova en temiz sporcu olarak biliniyor spor camiasında. Yani ciddi bir itibarı vardır Maria Sharapova'nın ve temiz sporcu olarak da itibarı çok yüksektir. Yani böyle bir ismin ve meldonyumla kirletilmesi Sadece Madrid ve Şarapova e, hedef seçilmemiştir. E, hedefteki e, ülke Rusya'dır e, ve e, kasada gideceğini açıkladı e, Madrid ve Şarapova. Tahmin ediyorum ki, tahmin ediyorum ki bu zaman içinde e, uluslararası doping Ajansı vada da gel atacak bu meldoniumu e, doping maddesi saymaktan çıkartacak çünkü performans arttırıcı kesinlikle bir madde değil yani. Bu, bu Peki e, ben o zaman şunu da e, merak ettim şimdi. E, birçok sp başka sporcu, en ünlüleri Maria Sharapova olmak üzere birçok başka sporcunun da kullandığını söyledin. Performans arttırıcı değilse sporcular arasında bu neden itibar görüyor bu meldonium maddesi? Ne işe yarıyor? Şöyle bu e, zaten bu e, madde özellikle Doğu e, bloğunda çok popüler. Batının tanımadığı, kullanmadığı bir e, madde. Doğru. Blonda da bu e, onların S e, şey, vitamini C, vitamin olarak kabul ediliyor. Ve en önemli özelliği bunun e, sporcular e, yoğun antrenman pe, e, yaptıktan sonra vücudu toparlaması için. Yani bir nevi vitamin bu. Vitamin özelliği. Enerji içeceği gibi. Efendim? E enerji içeceği gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, vitamin yani benzetme yapmak gerekiyor. bizi dünyanın yaniğinin anlaması için yani bizim vitamin C olarak yani Batının vitamin C'si aslında. Ama yani niye sık bunun bir şey mi? Yasa, yasak o zaman Bunu, yani bazı yerlerde. Onu anlamadım. E, ve e, Leton e, bir e, kimya geldim. E, letonların bir buluşu bu. Letonya diyorlar diyor bu hmm. ilaç e, ve e, bu ilacı üreten e, kişi doktorun geçenlerde bir protej vardı. Geçenlerde bir iki üç hafta oluyor. Ee, bir kalp krizi geçirip e, hayatını kaybeden bir sporcudan örnek olarak verdi eğer dedi bu e, sporcu bu merdanyumu kullanmış olsaydı dedi bu kalp krizini e, geçirme riski daha az olacaktı muhtemelen de bugün e, öteki tarafa gitmemiş olacaktı dedi çünkü e, sporcudan çok ciddi çok ağır antrenmanlar yapıyorlar bunu kabul etmek lazım e, bu ağır antrenmanlar yaptıktan sonra vücudun Toparlamak gerekiyor. Meld Meldonium bu amaca hizmet eden bir madde. Evet, peki bir de buna ilaveten şöyle de bir şey var. Eurospor'dan ilginç bir haber. 400 metre eski Avrupa şampiyonası şampiyonu Rus atletlerden Tatiana Firova sporda dopingin yasaklanmasına anlam veremediğini söylemiş. Sky News'da verdiği bir şeydi. İlaçlar, normal insanlar istedikleri zaman performans arttırıcı ilaçlara erişebiliyorlar. Peki bize niye yasak sporculara demiş. Haklı. Ve bir, ikinci bir nokta daha söylemiş. Doping sorumluluğu da sadece atletlerin sırtına bindirilmesi anlamlı değil. Mevcut durumun oluşmasında bütün sistemin payı var. İdareciler de bu sorumluluğu paylaşmalı demiş. Ne Çok diyorsun? Çok doğdu. Çok doğru. Mesela e, bununla ilgili şöyle bir e, örnek vererek tamamlayayım. Mesela e, Amerika biliyorsunuz Olimpiyatlarda NBA oyuncuları Amerikan milli formasını giyiyorlar. 1992 Barcelona Olimpiyatları ile başladı. Ama yapılan anlaşmaya göre e, Amerikalı e, basketbolcuların hiçbiri doping testlerine tabi tutulamaz. Hmm, ne güzel. <gülüyor> ee, onlar tabi iyi gelin, gelin bu yüzden e, yani. Rus atletin aslında söylemeye çalıştığı şey bu Bazı sporcuların e, Özellikle Amerika'da olup Profesyonel statü olup Olimpiyatlarda yer alma şartı e, Evet biz Amerikalı Profesyonel sporcuları getiririz Ama onları doping testine Tabi tutmayacaksınız e, Şimdi <gülüyor> e, Tabi bu iki yüzlülük oluyor e, Tabi Rus atlet bu aydınlığı veremiyor ama Söylemeye çalıştığı argümanlardan bir tanesi Getirmiş olduğu eleştirilerden biri bu Evet George, George Orwell'in Animal Farm gibi hayvanlar çiftliği gibi yani hepsi, bütün hayvanlar eşit ama bazı hayvanlar ötekilerden daha eşit. O değil, değil <gülüyor> ama şöyle bir durum da var ee, Amerikalı spor markası Nike doping kullandığı gerekçesiyle 2 yıl kortlardan men cezası alan ünlü Rus raket Maria Sharapova'ya sponsor olmaya devam edecekmiş onda bir problem yok 70 evet, milyon ay, 72, dolarlık sponsorluk 72. anlaşmasını Mart ayında bekleme alan şirket yapılan testlerde yasaklı e, meldonium maddesini bilinçli almadığını belirten Sharapova'ya destek olmaya devam edeceğini söylemiş evet, 70 ilk planda olur. çok güzel bir haber yakalamışın ilk planda Nike e, Maria Şopova'yla anlaşmasını askıya aldığını açıklamıştı. Evet. Ama daha sonra geri adım attı. Yani bence de Nike'ın bu yaklaşımını da çok dikkate almak gerekiyor. Hani Bu Medanyum gerçekten Doğu Hani şu anda sporun içindeyiz biz olarak bu ilişkileri yakından takip eden biz olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Soğuk savaş dönemini andıran bir süreç yaşanıyor şu anda spor dünyasında. Amerika ile Rusya arasında. Ee, ve e, 17 Haziran'da e, Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun vereceği bir karar var. Rus e, atletler Rio'da e, gitsin mi gitmesin mi? E, çok önemli bir karar. Bu arada e, Vadan'ın açıklayacağı bir rapor var. Hatta e, Vadan'ın açıklayacağı rapor öncesi işte Rusya'yı olimpiyatlardan e, atalım e, şeklinde bir kampanyada e, var. Devam eden bir kampanya e, tabii bunların hepsi e, soğuk savaşın e, ne kadar e, yoğun bir şekilde yaşandığını gözler önüne seriyor. Ben de merakla ilk öncelikli olarak 17 e, Haziran'daki Uluslararası Atletizm Federasyonu kararını bekliyorum. Ne karar verecekler? Yani çok önemli suçlamalar var. Yani ve e, bunların içinde tamam doping yapmış olanlar olabilir tabii. Yani doping maalesef profesyonel sporun içinde var. Bunu, bunu e, kimse yok diyemez ama ee, gerçekten çok temiz atletler de var. Ee, ve herkesin beğendiği, takdir ettiği isimler de var. Ee, ama e, savaşın e, devam ettiği de bir gerçek. Evet. Yazık ki. Kötü haberi vermedim ama. Ee, Şarapova'nın diğer iki sponsoru Takuer e, lüks araç üreticisi Porsche. Takuer saat. Saat mı? Evet. Ha, o saat. Pahalı ha, o saat. O pahalı nerede? saat. Tamam. <gülüyor> pahalı pahalı <gülüyor> saat. Ama biliyorsun onlar yenilemeyeceklerini duyurmuşlar. Yani e, Takvariç yenilemeyecekmiş. Tahkim mahkemesine Porsche. göre, Porsche'de Şimdi. tahkim mahkemesinden çıkan karara göre Porsche'de tahkim mahkemesinden çıkan karara göre karar vereceğini söylemiş. Şimdi bu tür e, süreçlerde şirketler bazen sponsorlukları bitirmek isterler. E, çünkü pazarlama stratejilerini değiştirmişlerdir. Evet. Fırsat kollarlar bu sözleşmelerden bir şekilde çıkabilmek için. Evet, Onlar çıkar, çıkar yerine başkaları girer. Yani e, çok ben çok itibar etmiyorum bu tür haberlere. Evet değil de e, Çok da gerçekçi değil bunlar. Evet bitirirken ee, şeyi de söylemek istiyorum. Bir ufak açıkla açıklama yapayım. Ee, biz Açık 2000'in bu yüksek performansını da meldonium'a borçluyuz. Bize öyle. göre de, doping serbest olsun zaten başından beri söylüyoruz evet. bütün sporcular doping kullansınlar ve hepsi bu ötürü yargılanmasınlar en iyi ilacı kullanan kazansın ve ayrıca da Tag e yazdık bize destek olsun diye. Bu arada Tek e, Muhammed de bahsetmedik. Bahsedelim mi? Var mı süremiz? E, iki, bir dakika. Buyurun. E, neden Buyurun. tabii e, bahsetmek istiyorum. Büyük bir sporcuydu. E, vefat etti. E, bütün e, dünya basını bilmiyorum. Size takip etmiştim. E, e, e, e, evet. Geçen hafta pazar günü tam 6-7 sayfa ayırdı Muhammed Ali'ye. İçinde çok ilginç yaklaşımlar da vardı. Sözleri de vardı Muhammed Ali'nin Ama şuna vurup yapmak istiyorum. E, Vietnam Savaşı'na gitmeye reddeden birisi... Ee, daha sonra şampiyonlukları elinden alınıyor, i̇şte para cezası veriliyor, lisansı iptal ediliyor. Bunu yapan tabi Amerikan hükümeti sen nasıl bana karşı gelirsin hesabını soruyor. Ama e, Muhammed Ali tabi pes etmiyor. Daha sonra e, mahkemelerde e, bir şekilde haklı bulunuyor ve e, daha sonra da başarılı kariyerini hep birlikte bütün dünya takip ediyor. Ama Daha sonra aynı Amerikanın tabi e, kendisine... E, gereken saygıyı itibar iade etmesi onuzlandırması ki 1996 Atlant Olimpiyatlarının meşalesini de isimdi Mahmet Ali, değil mi? E, bir devletin de büyüklüğünü gösteriyor. Yani e, bizim de belki örnek çıkarmamız gereken bir sürü e, unsur olabilir e, bu süreç içinde. E, evet devlet cezalandırabilir ama e, cezalandırdığı kişilerin de hakkını e, hak ettiği zaman e, vermesi o itibarı geri iade etmesi de. ...gerekiyor diye düşünüyordum. katmamız gereken e, en önemli... E, ...derslerden bir tanesi bu tür herhalde... ...Muhamet Eğitim'in hayatıyla ilgili olarak. Evet, biz de çok ee, ayrıntılı... E, ...kapsamaya çalıştık. ilk yarım saatte... ...vermiştik. Hatta... ...kendi sesinden de eğer... E, ...dinleme fırsatını bulursam... ...bu programdan hemen sonra... ...kendi sesinden de o... E, ...askere gitmeyi... ...reddetmesini açıkladığı şeyden... ...yaptığımız bir küçük spot var... Onu da <gülüyor> dinleme fırsatı olabilir. Çok büyük. Mutlaka dinleyeceğim. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Cem. Bir şey değil. Görüşmek üzere İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. İyi Evet. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken de Skyliners'ın çok efsanevi bir şöhreti sahip olan Since I Don't Have You Artık Sana Seninle olmadığım günlerden beri diye hüzün dolu bir şarkı var o şarkıyı seslendirenlerden benzersiz bir sesi olan Janet Vogel'ın da doğum günü 1942'de bugün doğmuştu ona da bir günaydın demiş olalım ve Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.